açık Merhaba Kainat. Bugün 18 Haziran Cuma. Yıl 2010. Ay 6. Gün 169. Hızır 44. 1431 Hicri Recep 6. 1426. Rumi Haziran 5. Günün Sözü. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. Honore du Balzac. Günün Tarihi. 57 yıl önce bugün, 18 Haziran 1953'te Mısır'da 74 yıllık İngiliz hakimiyeti sona erdi ve ülkede Cumhuriyet ilan edildi. 195 yıl önce bugün, 18 Haziran 1815'te, Napolyon Bonaparte, Waterloo'da İngiliz ve Avusturya ordularına karşı yenildi. Bu yenilgi Napolyon'un sonu oldu. Yemek listesi gün 169. Patatesli kuru köfte, piyaz, patlıcan salatası, meyve.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 Merhaba herkes Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete başladı. Aynı zamanda Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Arturuş'tan oluşan ekiple birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Evet bir günaydın da Sir Paul'a Sir Paul McCartney, James Paul McCartney aslında. E, çok sayıda ödül sahibi İngiliz şarkıcı. Şarkı sözü yazarı, bas, gitarist, şarkı şair. Çok sayıda eleman, e, işte, şeyde, e, malette çalan birisi. Aynı zamanda prodüktör, film yapımcısı, ressam ve hayvan hakları aktivisti. Aynı zamanda da Beatles'ın kurucu elemanlarından biri olarak biliniyor. Beatles'ın Remastered diye yeniden kayıtları temizlenerek çıkarılmış olan albümünden Obladi Oblada'ya geliştiriyor. Kulak verdik Len McCartney bestesi ama öncelik dedi McCartney'de, bu şarkıda Obladi obladay dinleyerek başladık. Evet haftanın son açık gazetesinde birçok haber var. Bir kere sular seller ve kasıp kavurma durumları da götürüyor dünyayı onlardan kısaca söz edecek olursak Fransa'da 180 yıldan beri görülmüş en korkunç seller büyük bir yıkıma yol açmış durumda özellikle yerel otorit, otoriteler var bölgesinde kotta Zürden içerideki var bölgesinde 180 yıldan beri görülmüş en büyük sonucu 350 milimetreden daha fazla 3,5 eee yani 350 milimetre düşünce 6 aylık bir yağmur düşmüş oluyor metrekareye. Bu da tarihlerinde pek görmedikleri bir şey. Son kayıt işte 180 sene önce olmuş. 19'a çıkmış ölüsü pardon 25'e çıkmış ölü sayısı. Dün vermiştik 19 sayısını. Daha da artabileceğini söylüyorlar. 1400'den fazla insanın helikopterlerle kurtarıldığı birinin botla... Ve 2000'den fazla insanın da evlerinden uzakta bulunmakta olduğu elektrik yok 90 bin evde mekanda böyle bir durum var. 500'de mahpusu kurtarmışlar. Çünkü sel basmış hapishaneyi de. Öyle şeyler oluyor. Neyse ki gelecek hafta Nikola Sarkozy orayı ziyaret edecekmiş. İyi. Herkes bir keyiflenmiştir, rahatlamıştır herhalde. Niye şimdi gitmiyor herhalde? Çok önemli işleri var değil mi? E büyük ihtimalle. Sonuçta devlet işleri yoğun. Evet. Onu biliyoruz. Evet. evet öyle. Fransa'daki durumu takip edebiliriz. Ama aynı zamanda tabii bize yakın olmadığı için kimsenin de umurunda olmadığı bize derken Türkiye. Myanmar'da ölü sayısının yükselmekte olduğu da devam ediyor. Burma'da heyelan Türkiye'de de Gümüşhane'de mesela en az iki ölünün olduğu haberi de vardı. T Trabzon, Tonya'da, Şal Pazar'ında sel felaketleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde kampçıları mahveden korkunç ani sellerden haber. Belki biz takip edemedik. Bu da devam ediyor. Çin'de sel ve toprak kaymaları sonucu 35 kişinin öldüğünü de Ekleyelim bunlara Associated Press kaynaklı kuvvetten de 30, son 30 yılın en sıcak yazını geçirdiği haberi gelirken Güney Afrika'da da bir yandan futbol şenliği yaşanırken bir yandan da soğuk hava ve yağmur nesli tükenmekte olan 600 penguenin de ölümüne yol açmış. Güney Afrika'da penguenler de var. Ama bir süre sonra herhalde kalmayacak. Oradan tekrar bir de Amerika'ya geçelim. Amerika kıtasına Güney Amerika'ya. Brezilya'da da yağmur ormanların katliamı bir araştırma sonucu sıtma hastalığını büyük ölçüde tetikliyor sonucu çıkmış. Bu bütün söylediklerin bir miktar IPCC'nin yani hükümetler arası iklim değişikliği panelinin öngörülerine çok fazla uymuyor mu? Yani sıtmanın yükselmesi, aşırı iklim olayları vesaire bütün bunlar sanki o çerçeve güzel oturuyor gibi. Bana da öyle geliyor nedense ama ba bağlamak istemiyorum yani bunun küresel iklim değişikliğinden oluyor diye bir şey söylemeyeceğim. Yok gerek yok zaten artık hani e, konuyu kapattık gibi çok fazla söylenecek bir şey yok hep birlikte bekliyoruz bu yani bunların tamamı bir haftalık haberlerin bir ufacık gözden geçirilmesiydi bazıları dünün haberleri olmak üzere büyük oranda Evet büyük oranda yani en şeyi en eskisi bir haftalıktı Hı -hı. yani Kırgızistan'da da hayat normale dönüyor diye harika bir başlıkla çıkmış NTV MSNBC hab.com haberi Kırgızistan'da dün de söylemiştik hayat e, tırnak için normale dönüyor çünkü e, çatışmalar ve ev yakmalar ve e, insanların sokak ortası birbirlerini kesip doğramaları durumu e, azalmış, dur, azalmış durumda ya da şu anlık e, durmuş durumda buna normal diyoruz. İki ke i̇lk kez bazı dükkanlar açıldı bazı dükkanlar açıldı ve hayat normale dönüyor diye bir açıklama var. Maşallah. Yani normal'e dönüyor bazı dükkanlar açıldı. Normalden kastımız sokaklarda e, polislerin ve askerlerin geziyor olması işte normal böyle bir şey. E, Birleşmiş Milletler'de e, herhalde bu NTV'nin normallik tanımını bir miktar çürütmek için mi desteklemek için mi onu çıkaramadım ama e, bu karmaşa anormal zamanda 400 bin kişinin evinden olduğunu Güney'deki etnik çatışmalardan dolayı 400 bin kişinin kaçmış olduğunu evlerinden açıkladı. İnsani İşler Koordinasyon Büros sözcüsü Elizabeth Beers söylemiş bunu. Ve diyor ki e, bu 400 bin kişi evinden oldu ve mülteci durumdalar artık diyor. Evet. Yani, 100 bin kadarı e, kaçabilmiş ülkenin dışına 300 bin ise ülkenin içinde ama artık kendi evinden, şehrinden <gülüyor> uzakta. Ve hayat normalin normaline dönüyor. Ya, i̇ki sene sonra bu da normalin parçası olacak. Şimdi Irak'ta normali nasıl tanımlayabiliriz ki mesela? Hani Milyonlarca insanın e, yerinden edildiği, nerede yaşadığının belli olmadığı bir ülke ama yıllardır böyle e, normal norm dediğimiz zaten hani sürekli olan şey olduğuna göre normal. Evet bu da bu dünyadan da, da öyle. Evet Kırgızda yalnız e, uluslararası haç Komitesi de muazzam bir kriz, immense kelimesini kullanmış hı hı. kriz için normale dönen Kırgızistan'da. Resmi rakam 191 ölü 2000 yaralıydı ama ondan sonrasını bilemeyeceğiz. Bırakalım bence bu işi ve başka bir normale geçelim. Hangi normal? BP özür diledi. Okyanusa verdiği zarardan dolayı. Şimdi 15 bin varil topluyorum. Mesele olacak. 20 milyar doları da fon olarak yatırdık. Önümüzdeki yıllar içinde peyderpe ödeyeceğiz. Dediler. Yalnız BP'nin ve Amerikan hükümetinin daha önceki yalanları bir bir ortaya çıkıyor. Buna ne demek gerektiğini bilemiyorum. Çünkü 15 bin varil topluyorum aşağıdaki bir buçuk kilometre derindeki kuyudan bozuk kuyudan dediği patlayan ama daha iki hafta önce söylediğinde 5 bin topluyoruz demişti. Şimdi 15 bin toplamaya çıktı. Oysa gerçek Rakamın 60 bin yani hükümetin bilim insanlarından oluşan bir paneli topluluğu söyledi bunu. Ve 2,5 milyon galon yani Exxon Valdez en korkunç kazaydı diyorlar. O, o her 4 günde bir bir Exxon Valdez olduğu şey çıkıyor. Bu normal herhalde. Yani petrol sektörünün normallerinden biri evet. Ama yüz bin valilde dökülüyor olabilir. Allah'tan şimdi başta asla koymadıkları filmi seyretmek mümkün. İsteyen bakabilir. Böyle foşur foşur foşur yükseliyor Hı. okyanusun dibinde. Akıl almaz bir durum var aslında. Yani o kadar büyük boyutta bir e, akıntıdan, döküntüden neyse bahsediyoruz ki e, havayı da kirletiyor. Yani okyanusun dibinde bir buçuk kilometre aşağıda çıkmakta olan petrol hava kirliliğine yol açabilecek kadar yoğun. Yani hani bu iyi kötü bir şey ifade ediyor en azından bana acaba eder mi diye paylaşayım dedim. Noel'e kadar kapatılamayacağı da söyleniyor ama bence Noel'den sonra da kapatılamayacağı üzerine ilginç veriler de var. Exxon Mobil şirketi Büyük Petrol Şirketi bir açıklama yapmıştı. Ya dün bayağı şeydi ya böyle ciddiyetli gergin pek çok adamın olduğu kim BP'den kim hükümetten oraları anlayamıyorum ben. O çok sinirim bozdu. Yani fark göremiyorum. Böyle bakıyordum hangisi Yok, BP acaba diye. Ona. Siz sorumluluğunuzu kabul etmediniz filan diye. Ya vallahi i̇şte... benim gördüğüm sahnelerde en azından hani şey değil sözlerinden bahsetmiyorum. İnsanları hani tiplerinden de ayırabilirsin ya. Hani bir milletvekiliyle beni yan yana koyduğunda hangisi milletvekili dediğinde göstermek çok zor olmuyor mesela. Ona benzer bir durumdan bahsediyordum. Ee, yani bir garipti hal. Ee, bu, bir de üzüldüm bir miktar. Hem e, soruşturmaya katılan devlet görevlileri hem de BP yöneticileri açısından hepsinin gerçekten e, tipik aymış diyebileceğimiz bir durum vardı. Şu açıdan e, tamamen sanki hani on yıllardır... Hangi binadaysalar o binada duruyorlardı ve bugün gün yüzüne çıkmışlar gibi bir halleri vardı hepsinin. Ee, Allah'ım neden? Neden bu bizim başımıza geldi? Bu büyük felaket falan diye konuşmuş. Evet, şey. evet. Yani acıları anlayabilmem bile mümkün değil falan. Yani güzel konuşmalar. Yani konuşmalarla ilgili ben pek bir gerilmedim. Yok küçük insanları biz severiz dedi. Evet. Evet. Şeyde biraz gaf olduğunu söylediler başkanın <gülüyor> söylemesi Son, Küçük insanlar demek istememiştim canım onlar da bizim gibi insan falan diye Her düzeltti canım, Terminoloji kullanıyordur olamaz mı? hani Küçükten kastı kendinin büyüklüğünü vurgulamaktan çok hani daha başka türlü sınıfsal bir yere mi gönderme diye? <gülüyor> küçük insanlar fakat yani şöyle bir durum var ki Amerika'nın işi hem Meksika Körfezi'nde hem de Afganistan'da hiç iyi gitmiyor. Daha da vahim olanı söyleyeyim mi? Afganistan'da kanayan bir ülsere benzetmiş patron. McChrystal ve fena halde çöküyor. Bu ülkede kazanamayacağız diyorlar. İkisi arasındaki bağlantıyı öğrenmek istiyor musun? Afganistan'da BP arasında. Afganistan Savaşı'nı tamamen BP petrolleriyle yapıyormuş Amerika. <gülüyor> e, tamam yani zaten Amerika değil e, İngiltere'de orada BP'de galiba British Petroleum oluyor hala ısrarla. Beyond Petroleum demiştir. Petrolün <gülüyor> ötesine geçtik demiştir. İyice geçtiler şimdi aslında. Şimdi Afganistan'ın ötesine de geçmek durumda. Bu arada en ilginç şeyi hiç sesi çıkmayan bir kişi varsa o da Dick Cheney. ...dedikçeğin ne desin ki ama artık... ...ama çok önemli çünkü... ...şey bu... ...yani Halliburton'un gayet karanlık... ...ilişkileri, bağlantıları var BP ile... ...ve Amerikan... ...enerji politikasını... ...yürütmekte, yönlendirmekte... ...bir numaralı şeydi Haliburton şirketiyle... ...beraber... ...ya bu aslında bence karanlık ilişki... ...değil diyeceğim affına sığınarak... ...şu açıdan... <gülüyor> ...hani <gülüyor> mesela <gülüyor> açık radyo diye bir radyo var bizim de kendimize yakın bulduğumuz kardeş dediğimiz başka yayın organları da var. Bu çok normal değil mi? Bu fikri birliktelik. Çünkü aynı yere baktığımızı düşünüyoruz. Benzer şeyler gördüğümüzü düşünüyoruz. E Haley Burton'la BP açısından da böyle bir kardeşlikten bahsetmek çok mu garip? Yani amca çocukları sayılırlar. Bir Doğru. Çeşit. Bir de şey bağlantısı var. Karanlık demek de geri aldım sözümü. BP şimdi medya ilişkilerini yürütmek üzere zaten şey ...baş sözcüsünü tayin etti. Yani bundan sonra... ...Cheney adamı konuşacak... ...BP adına. Tamam. Yani Bu tip darda kaldığında aileden biri... ...ailenin diğer üyelerinin yardıma gitmesi... ...bence çok normal. 2001 krizinde biz bunu yaşamadık mı falan diye... ...hala televizyonda konuşan ekonomistler var. Buna benziyorlar. Büyük ben. petrol şirketlerini... ...soyguncu falan diye eleştirenler var... ...ama onların savunmasına kim gitmiş... Katiller. Liz Cheney. Ha öyle mi? Kızdı. <gülüyor> evet. ABC televizyonunda Hı -hı. This Week bu hafta programına çıkmış. Ee, yani Birkaç hafta önce oldu bu. Yani Çeşitli böyle. Çeşitli espriler mi? geziyor internette. Mesela e, BP'nin hayali bir açıklaması var. E, uzun uza diye. İşte şey diye. Kaç kişinin yılda bu okyanuslarda balık saldırıları sonucu öldüğünün farkında mısınız? Biz aslında bu ölümleri önlemek üzere de bir adım atmış olduk falan diye. Hani gerçekten bence argüman olarak yakında öne sürebilecekleri ciddi sayılabilecek şeylerden biri. Durum o kadar ağır. Bir yandan da Afganistan işgaliyle ilgili gittikçe çirkinleşen o ton bence artık iyice rezillik boyutuna varmış durumunda. Amerika Dışişleri Bakanlığı demir, bakır, kobalt ve altın ve diğer değerli madenlerin toprağın değerinin Afganistan'da bir trilyon doları bulabileceği yönünde bir rapor yayınladı. Evet dün azıcık bahsettik evet. ondan yani bir satırla ve çok sevindik tabii. Bitirdik. Afganistan Maden Bakanı diye bir adam varmış. O da çok sevinmiş. Vaidullah Şehrani. O da diyor ki evet efendim bizim çok güzel demirci var bakınız şunun kaliteye falan tadında neredeyse bayağı böyle satıyor malı yabancı yatırımcıları nasıl teşvik edebilecekleri konusunda görüşmeler yapmak üzere gelecek hafta İngiltere'ye gideceğini ifade etmiş ardından hmm. yani işte işgal dediğimiz tam tam böyle bir şey galiba ama, ahlaksızlığın ama, her şeklin normal olduğu normal her şey hayat normale dönüyor işte evet. fakat bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi Afganistan bence yanıldın Afgan madem Bakanı gayet antep İspanya açıklamada da bulunmuş. Ne yapmam? Valla benimki yok. Katıyan bir trilyon değil üç trilyon. Üç <gülüyor> trilyon. Değil. Bu arada Ruslar da işgal ettiklerinde o işgal elde patlamaya başladığı zaman Afganistan'daki altın bulmuşlar. Onlar da altın bulmuşlar. Evet. <gülüyor> i̇şgal elde patlayınca altın bulunuyor. Onlar da böyle bir rapor hazırlamış ya burada durmalıyız çünkü süper para var falan diye. Biz ee, Peki Karadeniz'de durmalı mıyız? Çünkü e, Uluslararası Enerji Uzmanı Necdet Pamir'in BBC Türkçe'den bir açıklaması var Necdet Bey var. söylediyse ben Necdet Bey'in Şu ana kadarki tüm açıklamalarının gerçekten e, Önemli olduğunu düşünmüşümdür Karadeniz'i de endişelendirmeli Bu şey demiş Pakistan'daki Meksika Körfezi'ndeki şey Çünkü Meksika Körfezi'ndeki Bu petrol fışkırışını Tartışırken dünya, o tabi sızıntısını demiş. Karadeniz'deki petrol arama faaliyetleri bölge halkını endişelendiriyor ve bu yerinde çünkü henüz çok somut bir tepki gelmedi ama bölge halkın enerji yatırımlarının risklerine duyarlı olduğunu ifade etmiş. Karadeniz'de daha da Aslında küçük. Bu ne demek ben anlamadım. Bölge halkından henüz bir tepki yok ama zaten enerji yatırımları ile ilgili duyarlar. Şey demek istiyor herhalde. Hestere karşı çıktıklarına göre yakında bu petrol platformlarına da karşı çıkarlar gibi bir böyle hayali bakışım bu. Çünkü bildiğim kadarıyla hakikaten Karadeniz'deki petrol platformları ile ilgili yerel herhangi bir çalışma yok ama tabii Sayın Pamir daha iyi bilir. Hayır e... ki üstüne üstlük petrol platformları bizim e, düğün dernek konfeti e, kedi merdiveni falanla kutladığımız bir şey değil mi? Aman yine petrol çıktı galiba. Koş koş koş koş diye gittiğimiz Hani genelde medyadan böyle alıyoruz bu haberleri. Bunu yorumlayamadım geçelim. Aciz kaldım. Yani bizim acizimiz mi? Orasını bir <gülüyor> Neyse. Neyse günün müjdesini verelim. Müjdemizi isteriz. İsrail Gazze ablukasını gevşetiyormuş. Hmm. Yani bazı yeni maddelerin de girmesine izin verecekmiş inşaat zaten gevşetmişti demiri. bisküvi falan girmesine geçen hafta izin verilmişti buna şimdi bir de inşaat demiri de ilave oluyormuş galiba ee, ama belli değilmiş. Birleşmiş Milletler Gözetiminde çeşitli inşaat malzemesinin de girişine izin verilebileceği falan ya bence hani bir yandan iyi çünkü orada hakikaten korkunç bir insani sıkıntı yaşanıyor ama hani Politik ve uluslararası ilişkiler ve hukuk bağlamında ee, ele aldığımızda şöyle bir şey çıkmıyor mesela. Ee, senin beş tane evin var. Ben de e, affedersin mafyadan arkadaşlarımla gelip bu evleri gasp ettim. Ardından sen de e, itiş kakış evim, evim evim evim diye. Sonunda ya tamam hadi bir tanesinde oturuverin ailecek hadi deyip e, bir tanesinde sizi kirasız oturmak üzere içeriye aldım evlerden. Evet. Bu durumda sorunun çözüldüğünden çok aslında neyse en azından madralar sokakta kalmadı gibi bir yere varmış oluyoruz değil mi? Ya çünkü ortada Tabii. yasa dışı bir. Peki var. bizim evet tuvalet kağıdından baharatta da bazı şeyler de serbest bırakılacak mı bundan sonra? Bunlar ailecek nasıl davranacağınız çok evin içinde koşturmamanız falanla ilgili dur bakalım. Onları konuşuruz ileride. <gülüyor> yani evet. ablukanın. Gayri yasal olduğunu bütün güvenlik konseyinden tutun da bu konuda söz söyleyebilecek tek tek bütün kurumlar söyledi. Bu zaten çok net. Ama Abluka'nın gevşetiliyor olmasının barışa doğru giden dün de çünkü Tony Blair BBC'de harika bir konuşma yapıyordu yine. Saçlarını yeni boyatmış. Ben çok beğendim yeni rengini. Daha platine doğru giden bir sarı. Şey diyordu. Biz iki yıldır bunun için çalışıyoruz. Harika adımlar attık. E, Filistinlerin hayatı çok güzel olacak artık dedi. BBC muhabiri bile hani nezaketen yiyemedi durmuş. Güzel şey dedi. insan Tony. Ya e, yani emin misiniz bu söylediklerinizden? Çünkü hani e, e falan diye kaldı kadın. Yok yok çok eminim. Kesinlikle zaten bütün derdimiz bu. Filistinlerin rahat etmesi dedi. E, e, o zaman Orta Doğu dörtlüsünün zaten ablukayla ilgili bir kararı yok muydu? Ha ardından da şunu söyledi. Çok yakında bir, birkaç gün içinde İsrail'e gideceğim konuları görüşmek üzere. Pek güzel. Sormadı muhabire ama ben sorsun diye heyecanla bekledim. Gazze'ye gidecek misiniz? Hani Ortado dörtlüsünün işi İsrail'in bu hattında var. Ama ne iki taraf arasında arabuluculuk yapıyor. Taraflardan biriyle görüşüyor. Ötekine uğramıyor bile üstte üstük O öteki dediğimiz şey illegal bir abluk altında iniminin girip bir bakmaya bile tenezzül etmiyor. Bu Orta du dörtlüsü yaylılar dörtlüsü mü? Evet bunlar doğru. belli ki yaylılar dörtlüsü yani başka bir durumu olamaz. Bu dörtlü e, neyse bak şimdi Rütü'ye doğru yaylı falan. Evet Avrupa Parlamentosu İsrail'i kınamış. Gazze'deki insani durum ve İsrail'in son saldırısına ilişkin karar tasarısı 470 oyla kabul edilmiş ve uluslararası hukuk ihlali olduğunu Avrupa parlamentosu da Avrupalı parlamenterler de kabul etmişti. Ama buna karşılık benim elimde de karşı belge var kapı gibi ve daha uzun MTV'nin haberinden. ha Parlamentosun Parlamentosu'nun İsrail'i kınaması haberi kısacık bir haber. Ben de İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail Başkonsolosluğu tarafından bana gönderilmiş yazısı var. Dün aldım. Ne o, diyorlar? Orada Mavi Marmara yolcularını İHA şiddetle kışkırttı diyor. Yolcular şiddetle karşılık verip şehit olmak istediklerini söylediler diyor. Bir şey soracağım. Yani kamera görüntülerini biz de izledik ya. Evet. Yani hani gözün gördüğü üzerine yorum mantıklı mı? Hani çünkü ben gördüğüm şeyden bu anlatılarını çıkartmamıştım. Hani şehit olmak üzere koşturmaktan çok sanki ortada illa bir hata bulunacaksa direnen aktivistlere karşılarında normal polis olduğunu düşünerek hareket ettiler. Diyebiliriz herhalde. Böyle hani... değilmiş işte gemide bulunan çok tehlikeli silahlar arasında 150 adet kurşun geçirmez yelek varmış mesela. 200 adet gaz maskesi dalgıç kıyafetleri iletişim cihazları 50 adet sapan ve çok sayıda taş varmış gemide hmm. ateşli silah bulunmamasına rağmen tüfek kurşunu ve teleskopik görüş cihazı da bulundu diyorlar ve en önemli şeyi söyleyeceğim şimdi koltuğundan düşeceksin hemen kemerini bağla bekliyorum Hazır mısın? Evet. İHH eylemcilerin günlük hayatları diğer yolculardan farklılık gösteriyormuş. <gülüyor> o ne demekmiş? Hı? O ne demek? Akşamları mesela e, içki içmiyorlar gibi bir şey mi? Ya da e, namaz kıldırlar Ayrıntı mı? yok fakat 12. madde bu. Şeyh Raad Salah tarafından indoktrine edilmişler onlar. İnsanların hakikaten devletler, egemen güçler bu tip e, halt ettiklerinde e, gerizekalı olduğuna dair bir tezle hareket ediyorlar. Biri gemide e, ve bu gemiye Filistin'e gitmek üzere binmiş, diğer politik olarak taraf oldukları çok açık. Çünkü ayıp bir şey değil, aktivist olmak, politik olarak taraf olmak zaten. E, i̇nsanların gemide indoktrine edildiklerine mi inanıyor İsrail? Evet. Ya İsrail bekliyor. Başkonsolosluğu'ndan düpedür 17 Haziran 2018. Bu arada zaten terör örgütü listesine alınmış İsrail tarafından. Dün de televizyonlarda o haber vardı. Yani ne sebeple terör örgütü olmuş olduğunu herhalde açıklayacaklar mı? Herhalde. Amerikalı kongre üyeleri ne o konular diyoruz biz onlara. Yani El de öyle demiş. Jim Love'un haberinde Türkiye'ye karşı da bir şey başlatmışlar onu da biliyor musun? Yani Amerikan Kongresi'nden bir grup milletvekili ve senatör Türk-Amerikan ilişkilerini bozar diye uyarmışlar Türkiye'yi. Ve mesela Elliot Engel İsrail'in kendini savunma hakkını reddetmesini ikiyüzlülük olarak nitelemiş Türkiye'nin. Hmm. Türkiye'nin son yıllarda Amerika ve NATO'nun geleneksel müttefiki olma konumundan uzaklaştığını söylemiş. Ve cevaben ben şey de demiştim demiş Mike Spence mesela Cumhuriyetçi Parti Indiana milletvekiline de bakacak olursak ben eskiden kongredeki Ermeni tasarılarını desteklemedim demiş ama şimdi düşünüyorum demiş. Türkiye'nin bu yeni tavrı karşısında yani jenosit olduğuna karar verdim vereceğim yakında biraz daha böyle giderse demiş. E, versin. Ya zaten hani ben e, bu denklemi bir türlü anlayamıyorum hani bu tip konuşuluyor olması bence hem Ermenileri yaralayıcı bir şey hem e, Türkiye'de yaşayan insanları yaralayıcı bir şey hem de ayrıca e, aslında özünde demokrasi dediğimiz şeyin e, kendisini yaralayıcı bir şey çünkü söylediği şey şu biz gerçeklerle falan ilgilenmeyiz. Biz hiç ilgilendirmez bunlar politik dengelerimiz vardır Aynen, Bizim ne karlıysa söyledim. biz onu söyleriz Aynen. diyor yani Ermenilerin aslında öldürülüp öldürülmemiş olması ve bununla ilgili bir tanım getirmek isteyip istemiyor olması meclisin hiçbir öneme sahip değil e, değil mi? Hiçbir önemi yok ee, yani çok denilecek bir şey kalmıyor bu sağcıların gerçekten e, ahlakla ilgili ya dersleri kaçırdığını okulda düşünüyorum özellikle Amerikan sahanda bu çok yoğun ya da zaten e, bu derslerden doğrudan 10 alıp geçiriyordu hocaları bunları sınava giremediler. İkisinden biri. Ya birisi az kalsın başkan oluyordu yalnız. John McCain, Cumhuriyetçi Senatör. Savaş kahramanı Vietnam'da biliyorsun ayrıca. Hı hı. Ne demiş? Türkiye'nin kullandığı hayır oyuyla değersiz olarak nitelediği uranyum takası anlaşmasını ve Başbakan Erdoğan'ın İsrail'le ilgili söylemini eleştirmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün layık bir ulus miras bıraktığını söylemiş John McCain. <gülüyor> Türk Hükümeti'nin İran Cumhurbaşkanı... biraz faşistçene bir arkadaşımız değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Hayır, savaş kahramanı. Ha, pardon, özür dilerim. Türk Hükümeti'nin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmeti Necat'ı hoş görmesinin... ...ve bazı eylemlerinin bölgede barış ve istikrara katkısı olamayacağını belirtmiş. Ee, yani Türk Hükümeti eğer Ahmet Necat'ı hoş görüyorsa... E, ...Türk Hükümeti'ni eleştirmek bence çok haklı. Çünkü Ahmet Necat'ın hiç hoş görülesi bir politikası yok aslında hani e, İran'da olan bitenin muhalefete karşı davranışların e, ülkede hakikaten sürekli olarak eli sopalı adamların terörünün geziyor olmasının kabul edilebilir bir yanı yok da e, aynı zamanda da bütün bu uluslararası alandaki savaş ve savaş üzerine kurulu İran'a savaş açmak üzerine kurulu politikaların da aynı derece haksız olduğunu düşünmek doğru değil mi? Bala bilinemez çünkü Peter King'de Cumhuriyetçi Parti'den New York milletvekili, o da şey demiş, layıklıktan uzaklaşıyor e, Türkiye hmm. ve ben de artık Ermeni tasarırlarına soykırım diye. Denklem ilginç. Bence bu Ermeni işi e, biz zaten sürekli söylüyoruz, Allah aşkına kabul etsinler ve bitsin bu iş diye çünkü. Bu durum değişebilir demiş. E, değişsin lütfen, lütfen. Yani e, bu psikolojik bariyer uzun süre Türkiye'de hepimizi bir ağılda tutmak için Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin de kullandığı bir hikayeydi. Kabul ederlerse falan diye hani yok o bu pat pat pat pat bir sürü parlamentodan geçti. Amerika parlament Amerika'da da geçmesi, temsilciler meclisinden vesaire çok uygun olur. Geçsin ve bu konu kapansın artık. En azından bunun üzerinden tartışıyor olmayalım. Çünkü çok ahlaksız yani bir buçuk milyon insanın ne şekilde yok olduklarına dair kararların bugün Türkiye'nin İsrail'e nasıl politika uyguluyor üzerinden uyguladığı üzerinden tartışılıyor olması biraz ahlaksız bir durum. Evet onlar Avrupa parlamentosunu da kınlayacaklardır herhalde. Yok canım onu görmezden gelecekler tabii. Mesela Blair bağlıyor mu? İşte Blair kendi yaylılarıyla takılıyor. Parlamento bir yandan açıklama yapıyor. Parlamento Avrupa'dan çıkınca herhangi bir yaptırım gücü de olmadığından e, kim takar Avrupa parlamentosunu diye bir şey var. Herkes kafasına göre takılabiliyor nasıl olsa. Peki buna ne diyeceksin? Son haber olarak bunu da verelim ve çıkalım. Bir grup Alman Yahudisi. İkinci bir gemi kaldırmaya karar vermişler Gazze'ye yardım için. Neden ikinci gemi diye sormayacak mısın? Nasıl ikinci gemi? İkinci gemi kaldırıyorlarmış Alman Yahudileri Gazze'ye yardım için önümüzdeki. Birinci e, gemi hangisiymiş? İkisi birden kalkacakmış. Çünkü fazla talep gelmiş. Ha anladım. Yahudilerden biz de gitmek istiyoruz diye. Hı hı. Onlar da layıklıktan uzaklaşmaya karar vermişler anladığım kadarıyla. Yani zaten Yahudilerin laik olması gerekmiyor. Mesela İsrail laik bir ülke değil değil mi? Bir Yahudi devleti olarak yani tanımlıyor. Evet. Ve Musa şeriatı gayet gayet hukukla yer yer iç içe geçmiş durumda. Mesela cumartesi günleri toplu ulaşımın çalışmamasından tutun da vesaire. Yani bu laiklik dediğimiz şeyden bahsettiğimizi düşünmüyorum. Ama mesela Türkiye'deki tırnak içi laiklerin, bu açıklamalardan büyük bir heyecana kapıldın eminim. Bakın biz diyorduk zaten onlar da dedi diye şimdi yakında görürüz gazetelerde. ile beraber çok enteresan olacak çünkü Jewish Voices for a Just Peace adını taşıyor. Adi bir barış için Yahudi sesleri. Ve orada holokosttan kaçan kurtulanların kurbanların torunları var. Çocuk giysileri, ilaç. Hı hı oyuncak filan götüreceklermiş ve müzik enstrüman belki yaylı çalgılar da götürürler ve ruhun gıdası diye düşünüyorlar ve biz şöyle görüyoruz olayı demiş Kate Katzenstein diye biri Lighterer Kate Katzenstein Lighterer soyadı ikili ve bu şeyin, için, içindeymiş başından beri filo Hı -hı. şeyini yeni gemi kaldırıyorlar. Biz böyle bizim görüşümüze göre Yahudi devleti Filistin'i işgal ediyor ve kuşat abluka da yapıyor çocukları da ihtiyaç duydukları yiyecekten, ilaçtan ve oyuncaktan mahrum bırakıyor bunu önlemek bizim adımıza olmaz biz yahudiler adına olmaz demişler yani bu tam şeye benziyor yahudiliği kullanarak e, bu işleri böyle meşrulaştırmaya çalışmanız hoş değil diyorlar ki pek e, çok yerde görüyoruz diyorlar, evet bu bence çok bu arada şöyle bir şey de oldu e, bu Aştot Limanı'na çekilen gemilerden birinin Mavi Marmara değil saldırıya uğrayan gemilerden biri değil ama başka e, Türkiye'den giden gemilerden birinin e, kaptanı dün e, televizyonlardaydı. Gayet sinirliydi. 2 Haziran'da Aştot'tan sınır dışı edilmiş. E, 3 Haziran'daysa Kudüs'te alışveriş yapmış adam. Nasıl? Çok ilginç. Aha, e, kredi kartlarını el konduğu için e, kendisi dönünce Türkiye'ye kredi kartlarını iptal ettirmek üzere bankasına başvuruyor. Banka diyor ki e, tabii iptal edelim ama önce yaptığınız harcamaları ödeyin diyor. E, ne harcaması diyor. E, 3 Haziran'da Kudüs'te harcamalar yapmışsınız diyor. Ne almışım diye soruyor mu? E, kıyafet almış. <gülüyor> 62 dolar çok fazla bir şey değil yani naif bir askerin eline geçmiş belli ki kredi kartı neyse ki diyelim en azından. E, 62 dolarlık bir elbise almış kendine asker. E, ama tabii bu. Biraz garip bir durum. Ben buna inanamam, mı bekliyorsun. Ben sadece... Vallahi gayet gayet hani ekstreyi gösterdiler yoksa ben de inanmazdım. Ben... Ee, Kudüs'ten İsrail şekeli olarak ödenmiş e, ve 62 dolar e, Amerikan doları karşılığı olan bir alışveriş yapmış. Aynen. Sınır dışıydı. Tam İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail İstanbul Başkonsolosluğundan yaptığı açıklamaya inanırım. Kusura bakma. Ya doğrusu Burada budur yok. da bu konuda açıklama yok daha onu da yapacaklardır o 62 doları aslında Kudüs'te kendisi harcadı diye adam bayağı sinirliydi ben hayatımda Kudüs'ü görmedim nasıl giderim Kudüs'te alışveriş yaparım diye ki zaten hani ikisinde sınır dışı edildiyse İsrail'den 3'ünde Kudüs'te olması bence işte bu İHH'nın terörist faaliyetlerini açıklayan durum oluyor olabilir. Bu denizin Yarılması gibi bir şey ya Yok bence işte tam Abi, Gizli örgütlenmeler Ve terörist örgütlenmeler Bir sürü şey yapabilir ikisinde İsrail'den Çıkmış gibi yapıp Üçünde Kudüs'te kim bilir neler yaptı adam Valla benim kanaatimi Soracak olursan sen Biraz şey Rahat sala tarafından. Evet Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.41 haftanın son Açık Gazetesini yürütmeye çalışıyoruz. Bu arada da birçok haber var Türkiye'den de özellikle bu Kürt açılımı ile ilgili. Oraya geçmeden İsrail ile ilgili, İsrail-Türkiye ilişkileriyle ilgili de bir gelişme daha oldu. Onu da hmm. söyleyelim bari eksik kalmasın. Ee, İsrail ile voleybol maçları. İptal edilmiş ee, sürekli olarak böyle garip durumlarda devam ediyor yani e, garipten kastım şu askeri anlaşmalar diye tepin tepin tepinen ee, bir boyutu var işin ama bir yandan da PAF takım maçları ee, Türkiye ile İsrail arasında gerginleşen ilişkiler sonucu iki ülkenin bayan voleybol bayan zaten kısmına girmiyorum ona Alple gireriz voleybol takımları arasında oynanması gereken dört maçın iptal edilmesi falan diye devam eden bir hikaye. Evet, bu da yani beklediğimiz politika bu değil Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nden. yapması gereken de bu değil konu bu değil Bunlar konu hep değil, Evet başka türlü başka türlü durum dengelemeler konu Adalet ve askeri yalım satım final Aynen öyle Evet burada şimdi bir de düz ovada siyaset gelene bir da, tekme. Bir tekme evet. TRT Şeş Kürt açılımı dağdan dönüşler denirken diyor Biyanet'in bir de haberinde KCK operasyonları DTP'nin kapatılması ve şimdi de barış grubu üyeleri tutuklandı. Kürt açılımını hapse tıktılar diyor taraf gazetesi. 19 Ekim'de e, davetle gelmişlerdi ve e, artık barış oluyor hissi. Gerçekten oluşmuştu bölgede de yüz binlerce insan Diyelim daha fazla olduğu da iddia ediliyor Milyondan falan da bahseden var Karşılamak üzere gitmişti gelenleri Aslında gelenleri karşılamaktan öte barışı karşılamaktı Oradaki heyecan Gelenler tutuklandılar Dün evet. itibariyle Konu artık bambaşka bir yere varmış Bu oldu Son derece Önemli ve endişe verici sonuçları olabilir ama bunları Birazdan 15 dakika sonra Ahmet İnsel'le konuşup e, konuşmaya bırakalım. Sebaattin Tuncel'in de zorla mahkemeye getirileceğini, milletvekili İstanbul milletvekili Sebaattin Tuncel'in de zorla mahkemeye getirilmesiyle ilgili karar çıktığını da, da Ahmet İnsel'le konuşuruz evet, yine yani bu bağlamda. Bu, bu çok endişe verici bir haber Peki Doğru vicdani sure. retçilerin e, savcının beraat istemesine rağmen mahkemece e, ceza çıkmış olmasını onu da şimdi mi konuşacağız? Şimdi konuşalım evet Şimdi konuşalım. Enver evet. Aydemir vicdani retçi destek için Enver Aydemir'e basın açıklaması yapan 19 kişi yargılanıyor. Yargılandıkları davada savcı bütün tanıklar için bütün sanıklar için beraat istiyor. Ancak mahkeme sanıklardan birinin bir yıl 6 ay 3'ünün de 6 şaray hapiste cezalandırılmasına karar veriyor. Yani savcının ceza istemediği davada mahkeme niye ceza veriyor? Nasıl oluyor bu iş? Yani normal midir bu? Hani normaldan açtık ya sabahtan beri. E, tamamen normal. O savcının biraz anormal bir talepte bulunmuş olduğunu Anladım. düşündürüyor. Yani normale çünkü, avdet etmiş. E, hayat Kırgızistan'da avdet ettiği gibi normale. güzel güzel. Yani savcı zaten garip garip laflar etmiş. İnsan hakları, evrensel bildirgesi, insan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunmasına ilişkin sözleşme falan gibi ne olduğunu tam anlayamadım. E, farklı davranmış farklı davranmış değil mi? Ee, evet. Belki bu konuda da bir açıklama gelir mi diyorsun İsrail Konsolosluğu'nda? <gülüyor> evet. Çünkü farklı davranış hoş değil diyor yani. Ya. Halka askerlikten soğutma suçu diye bir suç var ülkemizde. Ee, savcı diyor ki yani şimdi evrensel beyannameyi insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasına ilişkin sözleşmeyi falan dikkate alırsak diyor. Halka askerlikten soğutma suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı görülmektedir. Yani bu Böyle bir suç olması zaten hani beyanlamalara göre ve bildirgelere göre bir garip bir durum ama. E, hadi dengeliyor anladığım savcı. Yani bakıyorum onlara bir de suç 318'e işte ahalkı askerlikten soğutmaya oluşmamış diyor. E, ve diyor ki. E, berat ama sonuç olarak olan şey şu. E, Volkan Sevince polis memurlarını görevli. Riz sırasında hakaret ettiği halka askerlikten soğuttuğu için bir yıl altı ay Gökçe Otlu sevimli Halil Savda ve Zarife Ferda Çakma ise halka askerlikten soğuttukları için altı şaray hapis cezası Halil Savda dışındakilere de verilen cezanın hükmünün açıklanması geriye bırakılmış. Evet Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş sanıkların tüm suçlardan beraatını isterken. Öyle olmamış tabii, mahkemenin öyle olmamış. kararı Mahkeme, Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi. Youtube'a giremememiz için de e, ceza, ay ceza diyorum pardon, e, yasak e, konusunda yepyeni bir kararlar. Yok Zincir cezada daha var. Da doğru tabii o da bir ceza. Toplu cezalandırma. Toplu cezalandırma. Değil evet. mi? E, hepimizi ve e, Youtube'daki videoların tamamını <gülüyor> toplu olarak cezalandırıyor. Ee, artık girmek hakikaten e, iyice zorlaşsın diye işte keyton falan filan gibi bu ara çözümlerinde e, kullanılamamasına yönelik hareketler geliyor Ankara'dan mahkemeden 44 ip adresinin daha engellenmesine karar verilmiş e, ve bu 44 tane e, girişinde İptaliyle birlikte işte yasak, yasak ve çok haklıyız bu yasakta. Youtube'a geçit yok, no pasaran Tabii tabii, Google'da bundan fena etkileniyor falan filan. Ya bunların hiçbiri sorun değil, önemli olan e, neden anlayamadığımız bu yasakların ve sansürlerin devam etmesi. Önemli Böylesi olan nizam, kanun ve nizamın hakim olması Ahmet İnsel'le konuşacağız biliyorum ama mesela e, konuşamayacağımızı tahmin ettiğim bir diğer kısmı ise dün gerçekleşen Kanada'dan bir haber. Kanada'da kurulan bir hakikat ve uzlaşma komisyonu var. E, komisyon yerlerin yani Amerika'da yaşayan Kuzey Amerika yerlerinin kuşaklar boyu kültürel kimliklerini terk etmek zorunda bırakılmalarıyla ilgili hakikati ortaya çıkarmak ve toplumsal barış sağlamak üzere toplanan bir komisyon. Dün ilk kez toplandı, ilk oturumda, pardon bugün e, yapıyor olacak. E, ve 1970'lere kadar e, çocukların yatılı okullarda e, okutulması ve e, böylece kültürel e, bir neydi kelime? Şeyh bize ne yapıyordu? İndoktrinizasyon In, mu? Onlar indoktrinizasyon demişler. Ama endoktrini, Fransızca'dan alalım. Tamam, e, 70'lere kadar endoktrinizasyon çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. E, Kanada hükümeti bütün bu olanlarla ilgili özür dilemişti zaten yerli toplumdan ee, ancak tabii özür yeterli değil kimlerin bu haltı yediği ve bunlarla e, yerli halk arasında aslında nasıl bir barış ve huzur sağlanabileceğine dair de böyle komisyonlar toplanıyor. Bu ilk değil bir sürü yerde böyle komisyonlar görmüştük e, diyelim. Ne diyelim yani? Ya hakikaten denilecek şey yok. Son bir şey daha söyleyeyim ondan sonra da kayıp yakınlarına bağlı. Yürüyüşteler ve Ankara'ya da çok az yolları kalmış olmalı. Bir olayda kafes sanığı emekli amiral öğütçü de koç müzesindeki patlayıcıların karargah emriyle imha edildiğini söylemiş. Bunlar zaten eski patlayıcılar patlayıcı özelliklerini bile yitirmişlerdi falan filan demiş ama bence en önemlisi sürekli olarak... TSK yargılanıyor, Türk Silahlı Kuvvetleri yargılanıyor deyip durmasıymış sanıklardan emekli koramiral ölçünün Öğütçü'nün sonunda mahkeme başkanı bu davada Türk Silahlı Kuvvetleri yargılanmıyor bu yargılamanın içeriği isnat edilen suçlardır demiş çünkü hani Bireylerin aslında kurumların içinde durmaya inatla devam etmesinin başka anlamları da var. Çok daha kolaylaşıyor hayat bireyler açısından. Ve Hörlükle terfi ihtimalim çok güçlüyken bu planı yapmak için benim çıldırmış olmam lazım diye de savunmasını sürdürmüş. Neyse bu e, askerlik askerlik planları ve çıldırma arasındaki şeyi çok uzun konuşmak herhalde bizi de 318'in sınırlarına doğru ittirebilir. Hiç gerek yok. Ve hemen bağlanalım bakalım e, 6. günde neler oldu. Merhabalar günaydın Günaydın Ömer Bey evet. Yollardayız yine Nasıl gidiyor Yalçın Bey 7. Ee, güne girdik 7. gündeyiz evet. evet Dün gece Eskişehir'de konakladık ee, Şu anda e, Konakladığımız yerlerden Toplu buluşmayla Ankara'ya doğru yürüyüşe geçtik Yürüyüş başladı Şu anda yoldayız Saat kaç gibi Ankara'da olmayı bekliyorsunuz? Ee, 16-17 civarında olmayı planladık abi. peki Ankara'ya vardıktan sonra ne olacak çünkü aslında bir yandan da bütün bu yürüyüşün hedefi Ankara'ya varmaktı Ankara'da evet. neler olması beklenilen evet Ankara'ya bugünkü varışımızdan sonra konaklama yapacağız ancak dinleneceğiz yarın öğlen 272 haftadır sürdürülen cumartesi oturma eylemlerinden Birini Ankara'da gerçekleştireceğiz. Hı hı. Ee, aynı saatlerde İstanbul'da da İstanbul'da kalanlar tarafından gerçekleştirilecek oturma eleme. Öğleden sonra yine kent içinde yürüyüşler olacak. Ee, hı hı. Akşam meşaleli yürüyüş olacak. Esas e, ve yürüyüş orada noktalanıyor. Pazartesi günü meclis randevuları var. Hı hı. İsterseniz e, dünü de bir özetleyeyim ben. E, lütfen. Şimdi burada Eskişehir'de çok canlı bir topluluk tarafından karşılandı yürüyüşçüler. Ee, ilk buluşma noktası karşılayanlarla yürüyüşçülerin ilk buluşma noktası Anadolu Üniversitesi önüydü. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde önünde buluşulup e, Migros önü diye tabir edilen Eskişehir içindeki semtte bir basın açıklaması yapıldı. E, buradaki Bas, e, gözaltında kayıpların yakınları adına yapılan basın açıklamasını ben okudum. Arkadaşlar be, be, e, benden okumamı rica ettiler. Bu, bu basın açıklamasının sonunda Kesk e, Eskişehir Şubesi'ne gidildi. Orada bir kayıplarla ilgili sinavizyon gösterisi yapıldı. E, ardından da gözaltında kayıplarla ilgili bir söyleşi gerçekleştirildi. Ee, Eskişehir'deki gerçekleştirilen etkinlikler böyleydi. Ee, yalnız Eskişehir'deki e, yürüyüşler ve basın toplantısı oldukça kalabalıktı. Ee, BDP, ESP ve diğer siyaset, MHP ve diğer siyasi partiler geniş katılımlı olarak bu yürüyüşlerde yer aldılar. Canlı ve hareketliydi. Evet, yürüdüğünüz sırada da e, sıradan insanlardan da ilgi görüyor musunuz? Nasıl oluyor şeyler? Her gittiğimiz yerde e, belli oranlarda e, destekler alıyoruz. E, yollarda da insanlar üzerlerimizde kit tişörtlerden algıladıklarını e, daha geniş anlamda anlatmamızı istiyorlar kendilerine. E, yürüyüşçüler de, ...Ankara'ya yürüme amaçlarını... ...ve neden yürüdüklerini... ...yolda kendisinin soru soran... E, ...Eskişehirlilere... ...anlatıyorlardı dün... E, ...bizim elimizde... ...yürüyüşümüzün... ...amacını anlatan... E, ...basılı metinler de vardı... ...onlar da dağıtıldı yol boyunca... Evet film almaya da... ...devam ediyorsunuz bütün... E, ...safalarını... Evet, evet, e, ...bize başından beri bir belgeselci... ...arkadaş eşlik ediyor... Uzun uzun e, bütün etkinlikleri kayda alıyor. Hatta açık radyo yaptığımız canlı yayınlar da kayıt altına alındı belgeselde. <gülüyor> evet. Her gün e, bu konuşmaları kaydetti arkadaş. O zaman biz de belgeselin parçası olduk ki e, açık memnun da, oluruz evet, buna. belgeselin bir parçası oldu. Evet şimdi Biz bu canlı bağlantıları mı kaydettiler? E, gayet güzel. E, peki bu e, gene sağlık açısından herhangi bir problem olup olmadığını da sorayım. Evet, e, sağlık açısından herhangi bir sorun olmadı. Kime arkadaşlarda tansiyon yükselmesi, tansiyon düşmesi gibi e, sorunlarla karşılaşılmakla birlikte e, yürüyüşü engelleyecek boyutta bir hastalıkla karşı karşıya kalmadık henüz. Evet, o zaman öyle olsun. Sonuna kadar. Evet. Şimdi o zaman belki tekrar yarın Beysun Gökçen'in açık deniz evet. programıyla küçük bir bağlantı imkanı da olabilir. Ondan sonra da pazartesi günden itibaren biz artık takip etmeye çalışırız başka. Evet, zaten yürüyüş dediğim gibi cumartesi günü Ankara'ya varışla sona eriyor. Ankara etkinliklerinde. E, bağlanma olana olursa anlatırım. Ondan sonraki hı hı. görüşmeler zaten kayıp yakınlarının grup başkanlarıyla mecliste yapacağı görüşmeler olacak. Umarız etkisi olur ve yıl, e, yıllardır devam eden bu oturma eylemlerinin son bulabileceği bir e, duruma ve taleplerin karşılanabileceği bir duruma yol açar bu yürüyüş. Umarız öyle olur. Bu dilekle yürüyoruz zaten bu taleple. E, bir de bu tüm taleplerimizi içeren ve ayrıca gözaltında kaybedilenlerin e, kısa öykülerinin yer aldığı e, bir kitap hazırlandı. göz e, gözaltında kayıtlar komisyonu tarafından. O kitapçık da meclisteki ziyaretler sırasında e, ziyaret edilen partilere ve yetkililere sunulacak. Kitapçın içeriğine ulaşabilmek için herhangi bir yol var mı dinleyicilere söyleyebilecek? internet sitesi ya da satın yok, alabilecek öyle, bir yer? Yok o tarz bir yani satışa sunulmuş, yaygın satışça sunulmuş hı hı. kitap anlamında değil bu. Ee, parlamento ziyaretinde e, milletvekillerine ve grup başkanlarına verilmek üzere. Yani hı hı. az sayıda hazırlanmış bir çalışma. Evet, be Yalçın Bey çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz size ve arkadaşlara da. Ee... Biz de çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar da her canlı bağlantı yaptığınızda e, sevinçlerini ve teşekkürlerini ifade ettiler bana. Oradaki morale bir katkı sağladıysak e, biz onlara teşekkür ederiz. Kolay gelsin, sağladınız iyi gerçekten. yürüyüşler. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Sürekli durumumuzu kamuoyuna yansıtma olanağı sağladınız. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet. Ya... You Beatles'dan "Helter Skelter" adlı parça nedik bu da bir Len McCartney bestesi ama öncelik gene burada da Paul McCartney'de asıl e, ön planda bestenin ön planda e, bestelenmesinin ön planda yer alan Paul McCartney'de doğum günün münasebetiyle Paul McCartney'den ve Beatles'dan şarkılar çalmaya da, devam etmiş olduk bu şekilde kendisi Sir Paul da bugün. 1942'de bugün doğmuştu. Pek çok ödülü olan ve dünyadaki en ünlü kişilerden biri olan aynı zamanda da en zenginlerinden biri. Onu da belirtmemiz gerekiyor. Ona da bir günaydın daha. Ahmet İnsel'le ufuk turu. <gülüyor> Günaydın Ahmet Günaydın, Günaydın. Evet Günaydın. çok şaşırtıcı mı bilmiyorum ama önemli bir dönüm noktası niteliğinde bir gelişme var O da demokratik açılım süreci denen sürece katkı için 8 ay önce gelen kandil ve mahmur kamplarından gelen 10 kişi terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklandı Evet üç kişi de mahkemeye gelmemişlerdi Onlar hakkında da <gülüyor> Yakalama kararı çıkartıldı Toplam yani on üç kişi hakkında tutuklama kararı alındı Evet Ne Nasıl yorumlamamız gerekiyor Vallahi Yeni bir dönem falan e, bu Yeni döneme gibi e, Tabirlerle ifade etmek Bana artık yeterli gelmiyor çünkü galiba Yeni bir dönemden ziyade bir türlü Yeni bir döneme geçemiyoruz Eski dönemde kalmışız gibi geliyor evet. e, Ve O Eskinin, var olan düzenin, var olan devlet yapısının, devlet zihniyetinin burada yok yargı hükümeti torpilliyordu da hükümeti engellemek için bunu yaptı falan gibi yaklaşımların, değerlendirmelerin ben gerçeği yansıtmadığı kanaatindeyim. Burada bir yüküm bir hükümetin de içinde olduğu bir devlet zihniyeti var. Ee, yoksa bu kadar e, açık bir e, önceden kararlandığı, karara alındığı e, belli olan bir tutuklama bu. Hatırlatayım ilk üç kişinin tutuklaması Diyarbakır e, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Arkasından e, birkaç saat sonra Diğer e, sanıkların e, yargılanmasına geçirildi geçildi ve diğer sanıkların yargılanması aynı mahkeme tarafından yapılmadı. Beşinci aciza mahkemesinde yapıldı. Yanılmıyorsam dört ve beş olması lazım şeylerin ve e, evet ve beşinci aciza mahkemesinde de aynı karar alındı. Şimdi diyeceksiniz ki burada bir tutarlık var 4. Ağır Ceza Mahkemesi kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandılar. Şimdi bu nasıl bir kere bunu anlamak çok zor herhalde kolay kolay mantığa ve hu yalnız hukuk mantığına değil herhangi bir düz mantığa da sığdırmak zor. Çünkü 8 aydan beri zaten kaçak olarak yaşadıkları yerden geliyorlar ve 8 ay boyunca da burada kalıyor. Şimdi kaçma şüphesini nasıl izah edeceğiz? Vallahi izah etmek mümkün değil. Zaten ilk ifadeleri ilk defa alınan kişiler değil, değil bunlar. Evet. sınır Kapısı'nda e, savcılar tarafından ifadeleri alınmış kişiler. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla yargı, yargı yargının davanın e, başlangıç tarihi ta 8 ay önce. Yani şu bugün başlayan bir e, süreç değil. 8 ay önce. Yani sadece sınırdan girseler ve kimse bunlarla konuşmuş olmasa, e, hakim veya savcıların önüne çıkmış olmasalar e, diyeceksiniz ki tamam ilk defa geldiler ve şimdi kaçabilirler işin vahametini görünce öyle değil. Evet. E, i̇kincisi e, iki ayrı e, suçtan yargılanıyorlar. Bir kısmı e, Kandil Dağından gelenler e, terör örgütü üyesi olmak. Suçundan yargılanıyor. Bir de Türkiye'de terör yani geldikten sonra terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanıyorlar. Mahmur'dan gelenler ise terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve terör örgütünün propagandasını yapmaktan suçlanıyorlar. Evet, mahmur dediğimizde bir mülteci kampı. Birleşmiş Milletler'in Evet mülteci kampı. kampı, evet. Evet, ee, evet, mülteci kampı <gülüyor> Türkiye'den giden 1990'larda Türkiye'deki çatışmalardaki güvensizlik nedeniyle kaçan e, Türkiye'li Kürtlerin yaşadığı bir e, mülteci kampı Birleşmiş Milletler Yönetimi'nde. Şimdi bu kan, Kandil ve Mahmur'dan gelen bu kişiler e, kendi inisiyatifleriyle geldiler doğru. Fakat bu inisiyatif karşılığı olmayan bir inisiyatif değildi. Yani bir gün biz e, Habursun'un kapısında 20-30 galiba 30 kaçtı sayısı 30 kişi dava açılan 30 kişi var 36 kişi toplam geldiler bundan içine çocuklar olduğu için onlara dava açmamışlar Onları nasıl unutmuşlar bilmiyorum belki taşatmadı çocuklar o sırada ondan dava <gülüyor> evet. açılmadı 36 kişiden 30'u hakkında şimdi dava açıldı 36 kişi habur sınıf kapısına bir gün böyle sabahleyin selamsız sabahsız gelmediler biliyorsunuz Habur sınıf kapısına gelmeleri pazarlığı yapıldı, görüşüldü. E, mahkemeler e, geçici olarak e, doğrudan Diyarbakır veya e, e, Havur'un bağlı olduğu e, Ağır Ceza Mahkemesi'ne e, sorgulanmaları için götürülmesinler diye hakimler oraya gittiler ifadeleri, ilk sorguları yerinde alındı. Dolayısıyla... Ee, bu kişiler sürpriz bir şekilde, beklenmedik bir şekilde, kendi inisiyatifleriyle sadece sınırdan zorla girmeye kalkan insanlar değiller. Evet. Karşılıklı bir görüşme çerçevesinde ki devlet de, hükümet de oraya hakimler yollamış. Adalet Bakanlığı izin vermesek kim gidebilir, hangi savcı gidebilirdi abur sınıf kapısına bunların, e, bu gelen kişilerin ifadelerini almaya. Dolayısıyla karşılıklı yapılmış bir... E, Sözlü anlaşma veya zımni anlaşma var. mahkemeyle hükümet arasında diyorsun yani öyle mi? Mahkeme hükümet arasında anlaşma olduğu gibi karşılıklı taraflar arasında zımni bir anlaşma evet. var. Geliyorlar barış çağrısı çerçevesinde geliyorlar. Hükümetin o sırada Kürt açılımına destek için geliyorlar. Barış elçileri olarak geliyorlar. Daha önce de gelmişlerden hatırlayacaksınız. Evet. E, 2003'den. 2000'lerde, 2000'de. 2000'de, e, evet. Ve e, onlara da cezalar verildi hatırlayacaksınız. Fakat o 2000'de gelenler kendi inisiyatifleriyle gelmişlerdi. Öyle bir karşılıklı görüşme çerçevesinde olmamıştı. Sınırda gelip tutuklanmışlardı hatırlayacaksınız. Burada o zaman hükümetin inisiyatifinden ve bu e, açılım inisiyatifinin sona erdiğinden net olarak bahsedebilir miyiz? Elbette As bahsedebiliriz. Yani bu, bu ya hükümetin açılım inisiyatifi denen şey e, bir palavra. Ya hükümet... E, bunu yapmak istiyor fakat hiçbir kapasitesi, yeten şeyi yok. Bunu yapacak gücü yok. O zaman böyle şeyleri yapacak gücü olmayanlara gücün kadar konuş derler. Böyle büyük beklentiler yaratıp da arkasından bunu yapmak, beklenti yaratmaktan daha vahim sonuçlar, beklentinin öncesinden daha vahim sonuçlar getirir. Bu çok daha vahim sonuçlar getirir. Var olan zaten devam eden bir çatışmanın üzerine siz büyük bir barış beklentisi e, yapar ve arkasından da yani kalleşçe diyebiliriz buna bunun e, şey konu şey e, e, sokak adı bir insana e, el uzatıp da ondan sonra e, el uzatırken öbür tarafından yumruk çakmak e, pek şey değildir biliyorsunuz pek. E, Adaba uymaz Kavga adabına uymaz en azından Başka şeyi bıraktım Böyle bir güven kaybı Bu ciddi bir güven kaybıdır Böyle bir sözüne Güven kaybı hükümetin devletin Ne derseniz dedim. ben o devlet hükümet farkındır Bu konularda çok geçerli olduğu kanaatinde değilim Daha sonraki Olası görüşmeleri Bir kere zora sokar İkincisi Türkiye'deki Kürtler nezdinde, Kürtlerin siyasallaşmış kesimleri nezdinde e, çok ciddi bir e, isyan duygusu yaratır. Siyasallaşmamış olan Kürtler nezdinde de çok daha güçlü bir mağduriyet duygusu yaratır. Bütün bunları yan yana getirdiğiniz zaman e, ortaya e, gerçekten e, bir e, provokasyon mu diyeceğiz bomba mı diyeceğiz ne dersek diyebilelim ama en azından bu Kürt açılımı lafının sadece boş bir sözden ibaret olduğu gerçeği çıkar. Tabi bu yani Diyarbakır 6. önce 6. sonra da 4. ağır ceza mahkemelerinden çıkan kararlar bulunan. Önce 4 sonra 5 değil mi? 4 ve 6 galiba. Peki. Evet. Ve yani 6. ve 4. ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkıyorlar fakat şimdi burada o zaman yargı organının tarafsızlığı, bağımsızlığı ve işte adaleti yerine getirme konusundaki şeyi konusunda da ciddi bir tereddüt doğmaz mı yani burada? Vallahi Ömer artık şeyi bilmiyorum. Yargı organının bağımsızlığı konusunu ne kadar tartışabiliriz? E, hmm. Fakat e, bu, e, bu tür girişimler siyasal davalardır bunlar. Evet. Yani ben e, AKP'lilerin bir kısmının söylediği, e, ya işte biz bir şey yapamıyoruz, yargı burada devreye giriyor. Evet, söylüyorlar da hep öyle. Evet ama bu, bu bence bu, geçerli değil. Evet. Bu, bu, bu, bu artık bu noktaya gelince, e, bu, bu geçerli değil. O, bu, madem bu noktaya geliyorsunuz, bunu engelleyecek... Bunun bu gidişatı engelleyecek önlemler alırsınız. Yani bu, bu, bu o kadar adalet bakanlığının elinde bu kadar armut toplamıyor. Bu kadar Türkiye'de yargı bu kadar bağımsızsa, gerçekten bu kadar her konuda bu kadar bağımsızsa, o zaman Türkiye'de bambaşka şeylerin de yapılabilmesi lazım. Ben yani Bu kadar e, hükümetin bu konuda... E, tarafsız veyahut sorumsuz olduğu kanaatinde değilim. Zaten e, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Salı günü grup toplantısında e, gerçekleştirdiği konuşma e, duruma dair hükümetin de hissiyatını herhalde üç aşağı başkaları evet. ortaya koyuyor. Aynen, aynen ona gelecektim. Sen daha çabuk davrandın, doğru yaptın. Yani Salı günkü konuşmasına baktığımızda bunun işaretlerini görüyoruz. Çok açık biçimde görüyoruz. E, bu bu e, e, ya iddianameye baktığınızda biliyorsunuz iddianamede e, savunmayı ortak savunma yaptılar. Hem birinci yargıda hem ikinci yargılamada yani iki ayrı grupta yargılanlar. Onu da niçin ayrı yargılanlar bilmiyorum. Evet onu da anlamak kolay anlamak değil. kolay değil. E, çünkü e, şeyler birleştirildi. <gülüyor> tek tek davalar açılmıştı, sonra mahkeme davaları birleştirdi. Şimdi davaları birleştirirken nasıl birleştiriyor, onu da anlamış değilim. Habursunun kapısından girmekten dolayı mı bu, bu, bu kişiler hakkında dava açılıyor ve birleştiriliyor? Yoksa terör örgütüne üye olmaktan mı? E, bir kısmı mahmurdaymış, terör örgütüne üye değiller. Türkiye'de terör örgütünün propagandasını yapmaktan dolayı, yani Türkiye'ye girdikten sonra yaptıkları eylemler ve konuşmalar nedeniyle dava birleştiriliyor olabilir. E, o zaman e, iki tane ayrı mahkemede niye açılıyor? Anlamadım. Yani hakikaten bütün bunları anlamış değilim. E, oradaki avukatlar büyük ihtimalle e, daha e, detaylı bilgiye sahiptirler ve birkaç gün içinde aydınlanırız. İddia, e, savunmaları ortak yapıldı ve savunmayı e, bir kişi e, okudu. E, önce birinci davada sonra ikinci davada da aynı savunmayı e, bir, bir başka kişi okudu. Şimdi burada tabii ben iddianameyi bilmediğim için e, savunmadan çıkarttığım bir cümle var. E, hakikaten artık burada e, bu mahkemelerin e, dilinin bir asgari, hukuki tarafsızlık e, endişesini bile taşımadığını görüyoruz. Şöyle diyor e, savunmada, iddianamenin birçok yerinde bizlerden sözde barış grubu olarak söz edilmektedir. Bu kavram bir hukuki tanım ve nitelemeden ziyade politik bir zagora düşmekte, denk düşmektedir. Bu nedenle bu kavramın iddianamede yer almasını doğru bulmadığımızı belirtmek isterimiz, isteriz. Şimdi barış grubu adı altında gelenlere niye iddianame sözde barış grubu der? Ne, ne, nasıl değerlendirebilir sözde olup olmadıklarını? Evet çok... <gülüyor> E zaten kaçma olasılıkları göz önüne alınarak tutuklama kararı verildiği için ve e, haburdan kendi istekleriyle girdiklerine göre neden kaçma olasılıkları olduğuna mahkemenin karar verdiği falan biraz karışık bir dava gerçekten dediğiniz gibi galiba. Ben bilmiyorum şey savunma çok kısa bir savunma e, değerli toplu bir savunma e, şunu diyorlar biz e, moda deyimiyle dağdan indik ve ovada siyaset yapmaya geldik diyorlar sınırdan girişimizden bu yana kadar tüm bu iyi niyetli çabalarımız sonuçsuz kaldı. Bu gelişimiz yıllardır savaşın her türlü yıkımını ve acılarını yaşayan bölge halkına, halkında ve Türkiye'nin demokrat ve emekçilerinin büyük bir umut ve sevinç yarattı. Dolayısıyla iddianamedeki hiçbir suçlamayı kabul etmiyoruz diyorlar. Ee, örgüt propagandası ve örgüt üyeliği suçlamaları hukuki değildir, vicdani değildir. Ee, örgüt propagandası iddiası dayanaktan yoksundur diyorlar iddianamede belirtilen kimi ifadelerin toplumun tamamı tarafından hoşgürle karşılanmayacağını biliyoruz diyorlar. Kendimizin bir kısım beyanlarımızın toplumda şok etkisi yarattığının farkındayız. Ama zaten ifade özgürlüğü de budur diyorlar. Evet. Ve, e, ve tutuklandılar. Şimdi ben gerçekten çok fazla e, daha derin analiz yapılacak bir e, e, Konu olmadığı kanaatindeyim. Yani bunun arkasında şunu şu da vardı da o ayak oyunu attı da bu işte yok hükümet iki adım atacaktı da burada bir, bir e, taviz verdi sonra şunu hazırlayacak gibi e, değerlendirmeler beni yormaya başladı doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü bunların hiçbiri doğrulanmıyor. hiçbir doğrulanmıyor ve aslında biraz evvel dediğim gibi bir değişim falan yok. Var olan devam ediyor. Evet, belki de açılım kapanıma dönüşmüş. Açılmamıştı zaten. Açılmamıştı zaten evet. Lafta kaldı. Yani, evet. TRT Şeş falan deniyor ama TRT Şeş Kürt açılımından evvel gerçekleştirilen şeyler. Evet. Bu Kürt açılımı lafını edildikten beri somut ne yapıldı? İşte var haburdan mı? girenler vardı. Somut olan galiba. Bir tek mıydı? zaman haburdan gelenler var. Ben yanılıyor olabilirim ama sabahtan beri onu düşünüyorum. Somut Kürt açılımı sözü edildiğinden beri bu konuda... Ah bir tane bir şey attım atıldı dernecek. Mesela cezaevlerinde Kürtçe konuşmaya izin verildiğinden bahsediyor e, başbakan. Benim bildiğim kadarıyla bu Kürt açılımından önce yapılmış bir girişimdi. Evet, hı hı. Yanılıyor olabilirim ama ben ben öyle hatırlıyorum bulamadım tarihini. Yani ne somut olarak ne yapıldı? Bu Kürt açılımı lafı e, geçen sonbaharda edilmemiş miydi? Evet, evet. 2009'un sonbaharıydı. sonbaharıydı. Bu e, kişiler Habur'dan e, yanılmıyorsam 19, e, 19 Ekim 2009'du galiba. 19 Ekim 2009'da geldiler. Evet. Bu tarihten itibaren ne yapıldı? Bilmiyorum yani hiç düşünüyorum bir tek adım terörle mücadele yasası mağduru çocuklar konusunda ne yapıldı? Bir yıldan beri hazır bekliyordu. Başbakan bu, bu yasayı bir tür özür <gülüyor> dilerim <Üzledim. gülüyor> bu yasayı geciktirmesinin nedeni bir tür mütekabbilt e, zihniyetini öne sürmekten dolayı değil miydi hı hı. efendim biz bunu şimdi yap, yapmayalım öbür tarafta belli açılımlar adımlar yapılsın ondan sonra yapalım zamanı erken falan gibi laflar ettiğini hatırlıyorum ben hani hakikaten açılım lafının niye ettiler ne beklediler haburını kapısından bu adamlar bu insanlar e, kadınlar ve e, erkekler ve çocuklar gelirken ni Niye ya gelmeyin biz istemiyoruz sizi yargılarız demediler. Ama anlamak mümkün değil. Onu yapmış olsalardı bugün yapılan şu tutuklamanın yarattığı yıkıcı etkiden çok daha az yıkıcı etki yapılmış olurdu. Şu andaki yıkıcı etkiyi tahmin etmek mümkün değil. Evet. Yani peki buradan daha çok mesela bazı gazetelerde de şeyi görüyoruz artık bir gün şey demiş mesela barış için getirildiler. Savaş için tutuklandılar diye. Yani bu işin bir şiddeti savaşa giden yolu artırabileceği yolunda bir kaygı. Günlük gazetesinde de mahkemenin bu kararı silahları bırakmayın olarak yorumlandı diyor mesela. Karar silah bırakmayın. Ne diyor? Yani çok kaygı verici bu görmek mümkün tabii. Yani bunu artık bunu yorumlamak bile gereksiz. Elbette bu böyledir. Yani bunu artık o kadar şey ki göz göz kör kör gözün parmağına kör gözün parmağına bir e, tavır ki hani bunun arkasında işte yok savaş e, şu desteklemektir demek bile bana abes geliyor. Hı -hı. Artık bu kadar bu kadar belirgin bir laf e, söylemek e, gerçekten abes bu kadar belirgin artık bu bunu e, düşünmeden yapıldığını düşünmek için inanmak için ee, o zaman hükümetteki e, sorunların, devletin bu, bu konuda karar alan kişilerinin gerçekten kör cahil, zırdeli olduğuna inanmak lazım. Evet ya da mahkeme kararına da o zaman kuvvetle itiraz etmeleri beklenirdi. Mesela bunu tasvip etmiyor idilerse. Vallahi tık çıkmadı değil mi? Ben tık, görmedim. Tık çıkmadı. Ben, ben de hiç hiçbir şey görmedim tepki. İşin ilginç tarafı mesela e, hükümete yakın diye nitelendirilebilecek bazı gazetelerde de bu konudan da çok az bahsediyor olmaları da ayrı bir... O da dikkatimi dikkat çekti. Dikkat çekecek. O da dikkatimi çekti. Yani şu bu ortamda bu konuyu e, birinci sayfasından e, vermemek, e, yokmuş küçük bir olaymış gibi e, davranmak... Aslında tabii ki e, çok ciddi biçimde e, dezenformasyon yapmak demektir. Bu evet. dezenformasyon. Nislah yani, Gazetesi'nde mesela göremiyorum birinci sayfada bunu. Madımak ayıbı 17 yıl sonra bitti diye bir habere rastlamak mümkün ama ötekini görmüyoruz. Çok e, tuhaf yani. Böyle. Evet. Diğer taraftan... E, bu e, pek, e, Barış Meclisi, PKK'nın e, kurdurduğu e, iddianamede iddia edilen Kadın Meclisi, pardon Barış Meclisi diyorum. Kadın Meclisi davasında e, biraz evvel e, abi hatırlattı, <gülüyor> e, Milletvekili Sabah Tuncel'in, zorla getirtilmesi kararı ikinci kez alındı. Bu birinci kez değil. Evet, bu, ee, bu da Ankara 11. Ağır Ceza mahkemesinde. Ankara mahkemesi. 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde e, ve bunu e, tutuklamayı yerine getirmeyen Emniyet Müdürlüğü'ne e, ihtar e, niteliği taşıyan bir e, çağrıyla e, bu yapıldı. E, Sabahattin Cel e, milletvekili. Şimdi e, dinleyicilerimiz diyecekler ki dokunulmazlık yok mu Türkiye'de? Var. Fakat dokunulmazlıklar milletvekili dokunulmaklıkları terörle mücadele, terör suçlarında uygulanmıyor anayasaya göre ve yasalara göre. Dolayısıyla Sabah Tuncel'in bu davası da terör suçu, terör örgütü propagandası, bu da zaten çok geniş bir şey biliyorsunuz, terör evet, örgütü ne? propagandası. Terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütünün propagandasını yapmak gibi elastiki suçlama, yani sınırı, ...çizmenin mümkün olmadığı bir e, alan bu. E, burada yargılandığı için e, dokunulmazlığının yürürlükte olmadığına karar verdiler ve evet, e, evet. mahkemesi devam ediyor. Evet, evet. Normal olarak ayrılması, tefrik edilmesi ve diğer kişilerin yargılanması, mahkemelerin devam etmesi... Esbat Tunçeli milletvekilliği düşene kadar beklemesi gerekirdi fakat uygulanmadı. Ondan yani Kadın Meclisi üyesi 23 kişi suçu ve suçluyu övme suçundan yargılandı. Övme suçundan. He. Evet. Ama Zaba Tunçeli de zorla da getirilecek diyor. Günsüz olarak zorla hazır edilmesi kararı. Bu da son derece yani ateşleyici bir şey olarak görülebilir tabii. Ya, evet ama yani bu ateşleyicilerin o kadar çok var ki ortalıkta evet. BDP'nin şey DTP'nin kapatılması da böyle değil miydi? Evet. Kürt açılımının ortasında kapatılmadı mı DTP? Ama artık herhalde e, yani sorunun aklı selim içinde çözülmesiyle ilgili çıkabilecek ses sayısının neredeyse e, bir elin parmağını geçmeyecek kadar düşeceği bir alan yaratıldığı çok açık. Çünkü BDP'nin milletvekillerinin dokunulmazlığa rağmen mahkemelerde olduğu... Ee, bir yandan işte ha buradan girenlerin tutuklandığı bir yandan da işte e, BDP'nin bütünüyle e, bir terör örgütü falan filan e, Erdoğan'ın konuşmasında binayen söylüyorum olarak tanımlandığı bir alana geri döndük ve bu... geri döndük zaten evet. ya yani şu iki, son iki haftadan beri e, ortaya çıkan çatışmaların haritasını koyun ortaya e, Karadeniz e, Giresun Tokat e, Diyarbakır e, Van hattından ee, Şırnak-Cizre hattına kadar Tunceli ee, her gün 3-4 ayrı yerde çatışmanın olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, dün itibariyle evvelsi gün itibariyle İran e, 2-3 kilometre içine girdiği evet. e, Kandil'in e, Kandil e, ve Harkuk'un e, hemen hemen her gün e, bombalandığı Diyarbakır'dan uçakların kalkışını her gün görüyoruz. Gittiğimizde görüyorduk en azından kitap fuarında oradaydım. Ee, bir e, savaş ortamı var. Ölen Türk askeri sayısına baktığınız zaman durum dehşet verici. Evet. Ee, PKK'nın kayıpları konusunda pek bilgimiz yok. Ama Mustafa Karasu'nun Türkiye Gazetesi'nde verdiği sayı ilk defa karşılaştım. 130'a yakın PKK'nın öldüğünü söylüyor. Ee, Türk silahlı kuvvetlerinin e, son e, iki ayda verdiği kayıp sayısı e, benim test ettiğime göre 34 ve 35. Evet ben de gördüm. Bu savaştır. Evet. Bu savaştır. Yani bu e, PKK mı başlattı, silahlı kuvvetler mi sıkıştırdı falan. Bunları bunları bir tarafa bırakalım. Bu, bu, bu savaştır bu. Ve bu savaş ortamında eğer bunu e, desteklemek, körüklemek istiyoruz, isteniyorsa bu yapılır. Savaş ortamında bu yapılır. Körüklenir. İşte bütün e, diyalog, barışçı çözüm, umut ve kapıları kapatılır. Ondan sonra, ondan sonra gerçekten e, şey noktasına gelinir. Ya ediyor, ya mezur noktasına gelinir. Ve oraya getiriyorlar. Buyur. Ya Ero ya Meron'da ne olduğunu Herkes anlıyordur ne demek, dedi, ne demek 30 yıldan beri de neler olduğunu Biliyoruz zaten Evet. Peki. Ne Bu aldık? çerçevede de Karayılan'ın 8 Haziran tarihli Fırat Haber Ajansı'nda Yayınlanan uzun söyleşisinden Basın bir kısmına yer verdi yanılmıyorsam Birkaç gün önce Onu da Edinip bakmakta Yarar var çünkü Orada da çok ciddi bir ee, yeni eşik kararlı. Yani son, ah haberimiz yoktu, bunu bunu mu yapıyorlarmış falan denmemesi için e, demokratik özellik ilan etmek e, amacında olduklarını ve bundan sonraki eşeğin demokratik özert, bunu ne neye tekabül eder demokratik özellik Türkiye devleti içinde PKK demokratik özertliği nasıl ilan eder, fiilen falan bilmiyorum ama en azından demokratik özellik ilan etme kararlarının bu süreç bundan sonraki aşamanın bundan sonraki adımın demokratik ezerklik ilan etmek olduğunu söyledi. Vallahi genellikle PKK'lılar e, söylüyorlar yapacaklarını önceden. Benim tecrübem bunu gösterir. E, daha önceden izlerseniz aşağı yukarı ne yapacaklarını, nasıl, ne, ne yönde mücadele edeceklerini, mücadelenin nereye doğru gideceğini genellikle e, kestirebiliyorsunuz. Konuşuyorlar. Hatta bence bir illegal örgüt e, e, açısından bakıldığında fazla da konuşuyorlar e, uzun uzun konuşuyorlar detaylı konuşuyorlar falan ama bu aynı zamanda e, ne yaptıklarını ne yapacaklarını konusunda da insanın da bir fikir sahibi olmayı sağlıyor. Hı. Evet şeyi de belki buna ekleyebiliriz son bir nokta olarak BDP lideri Demir Taşta bugün Radikal'de gördüm. Evet. Şu süreçte çatışmanın durması konusunda bir etkimiz kalmadı demiş. Oy kaybetmemek için kan akmasına sebep olmakla suçlamış Başbakan Erdoğan'ı. Evet. Evet. Ee, yok şu anda artık kim, kimin etkisi olabilir ki? Barış elçisi veya barış grubu diye gelenleri mahkeme sözde barış grubu diyor. E, savaş grubu diye gelseler sözde savaş grubu diyecek miydi bilmiyorum zannetmiyorum. <gülüyor> Diyecekti çünkü savaş dediği için de yargılanan ah, insanlar var. Savaş dediği için de yargılanıyor doğru haklısın hmm. haklısın doğru savaş dediği <gülüyor> Fark için Fark etmiyor gelseler. yani. Zaten savaş da yok Türkiye'de barış da yok. Ee, insanlar da ölmüyorlar. Hmm. Bunların hepsi de bir e, tiyatro oyunu değil mi? Evet, illüzyon Bir illüzyon. Evet. Bir illüzyon. Peki, Ama neydi? insanlar hakikaten ölüyorlar, ilüzyon falan. İnsanlar yani... ölüyorlar ve bizim Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ölüyor. Bir e, geçenlerde bir gazeteci e, Avrupalı bir gazeteci şunu anlamasını rica ettim. E, sizin ülkenizin toprakları içinde son 6 ay zarfında 30'dan fazla o ülkenin e, ordusunun askeri ölmüş olsa. Ee, ondan daha fazla sayıda o ülkenin e, yurttaşı e, karşı taraftan e, ölmüş olsa ne yapardınız dedim yani bir, bir şuradaki hali düşünün e, nasıl algılardınız dedim e, savaştı bu dedi savaş dedi e, <gülüyor> aynı evet pek çok teşekkürler Ahmet İnsel'le Ufuk Turu Alp Ulagayla Spor Günaydın Alp Günaydın Amar abi. Bey Günaydın, Günaydın abi. Bu vuzela çalıyor musun? Belli ki karşı bir eylem içindesin <gülüyor> Evet fonda klasik müzik kullanıyorum Bu sabah Bu <gülüyor> vuzela <gülüyor> e karşı bakalım bu taktiği deneyelim dedik Günaydın Alp Bey Günaydın Evet şimdi e, futbol bayağı e, ciddi bir e, nihayet gündemimize girdi futbol olarak. Onun dışında <gülüyor> bir şey konuşma imkanı kalmadı. En, evet son... ondan şu birkaç hafta biraz böyle olacak herhalde. Arada e, belki birkaç ufak tefek şeye değiniriz işte. Fransa turudur, Wimbledon'dur. Evet. Mesela Wimbledon deyince e, hemen değinmek lazım. Daha önce birkaç kere bahsettik şu yani Son 3 yılda giderek grafiği yükselen Türk tenisi için Marcel İlhan e, Wimbledon'un önelemelerini geçti. 3 öneleme maçında kazandı ve ana tabloya koyuyor. Yani Wimbledon'un ana tablosunda oynayacak. E, sanıyorum yani tarihte var mı bilmiyorum. Olsa olsa böyle 50 yıl önce falan Nazmi Bari hani bir tur oynamış olabilir. Ama Türk tenisi için yani uzun dön profesyonel dönemde en azından ilk. Bir ilk. Tekler çiftlerde İpek Şenol oynamıştı. Ama önemli bir başarı yani pazartesine itibaren onu Wimbledon'da izleyeceğiz. Ee, hani onun oynadığı birinci tur, tur geçerse ikinci tur maçları yayınlanmayabilir televizyonda. Ama çok önemli yani Wimbledon yani işte dünya tenisinin gözünün çevrildiği organizasyon. Ee, en çok izlenen tenis turnuvası ee, televizyonlarda. Ee, önemli bir adım böylece ilk ana çerçeveye giren ikinci mi oluyor Nazmi Bari'den sonra e, Nazmi Baridan de emin değilim Amerika Açık'ta oynamış ama Wimbledon'da oynayıp oynamadı yani şu anda emin olamıyorum yani oynamış olsa da 1950'lerde tenis'in amatör olduğu dönemde oynamıştır yani yarım yüzyıldan fazla geçmiş herhalde aradan. çünkü Amerika Açık'ta o ne de ortaya çıktı mesela herkese ilk falan diyordum Marceli e. 19 gal 61'de oynamış. Nasıl böyle Amerika çıktı? Ee, benzer bir şey olabilir. Yani o zaman profesyoneller geçenler şeyden çıktı, cuma'nın katılamadığı için. Her sene yenileniyor oyuncu e, şeyi sto diyelim. Belki biraz katılmak daha kolay. Şimdi çok zor. Yani düşün, üç elemelere de katılıyorsunuz, orada seri başı oluyorsunuz, 3 öleme geçiyorsunuz. 3. turu elemenin 5 set bayağı zorlu bir mücadele var. Ve hepsini geçmeye başardım Marsal ve ee, tabii Wimbledon'da geçeceği tur şeyine de bağlı. Bir tur geçerse muhtemelen dünyada en iyi 100 tenisçi arasına girecek. Değil mi? O da önemli tabii. O ilk kez olacak tabii. Yani Profesyonel Tenisçiler Birliği klasmanı 1973'ten beri açıklanıyor. Ee, i̇lk kez bir Türk tenisçi. İlk 100 yani zaten ilk 200 falan da ilk kez oldu Marcel sayesinde. İlk 100'e girmiş olacak. Ondan sonra tabii önü daha açık artık. Yani bu turnuvalara eleme oynamadan çağrılabilir, Bir sürü orta boy turnu veya yine eleme turnu oynamadan direkt katılabilir. E, bu tip avantajlara sahip olacak. E, önemli, çok önemli bir hamle. Evet. Peki bunun dışında üzerinde, futboldan başka üzerinde durabileceğimiz bir konu var mı? Bir şey daha var. O da e, yine yurt dışında bir e, Türk sporcunun değil. Bu sefer Türk antrenörün başarısıyla ilgili. Fransa Ligi'nde geçen pazar e, basketbol liginin final maçı vardı ve şöyle e, Fransa şampiyonu oldu. Şöyle e, takımının antrenörü de Erman Kunter'di. E, 1980'lerin e, sayı makinesi, Türkiye 70'lerde, 80'lerde Türkiye Ligi'nde. Basketbol Yıldızı, evet. Evet, yani o dönemin işte Efe Aydan'la beraber en iyi iki isminden beri 15 yıldır antrenörlük yapıyor. 5-6 yıldır da Fransa'da çalışıyor. Birkaç takım çalıştırdı. Şöyle de ikinci sezonunda şampiyonluğa ulaştı ki Fransa Ligi'nin büyüklük bakımından 9. bütçesiydi 16 takım arasında yani. Başarılı da Bursaspor gibi bir durum oldu yani. Fransa Ligi'nde çok daha büyük bütçeli takımları geride bırakıp normal sezonu birinci bitirdiler. Evet, bu da oldukça önemli bir başarı diye kayıtlara geçelim. Buradan kupaya geçebiliriz herhalde. Evet. evet. Ee, biz sanıyorum çarşamba sabahı konuştuk en son. İşte hı hı. Ilk, e, gruplarda ilk maçlar bitmek üzereydi ve hani gol kısırlığından yakınıyorduk. Hakikaten de ilk e, tüm takımlar maçlarına alındılar. İlk 16 maçta 25 gol vardı. E, bir buçuğun çok az üzerinde gol ortalaması. Bir felaket. Hani Dünya kupası e, diğer Dünya kupaları ile kıyaslayınca ama bir ikinci maçlar başladı birden açıldı takımlar. Bunda tabi şeyin de faydası var. E, kaskısı var. E, yapılan birkaç e, akılsız penaltı gösterilen kırmızı kartlar. Yani sahada skor dengesini bozacak e, şeyler. böyle Bu tip etkenler de devreye girdi. Örneğin işte Uruguay-Günay Afrika maçında kırmızı kart ve penaltı oldu. E, dünkü Yunanistan-Nijerya maçında yine Nijerya öndeyken bir kırmızı kart. Eee Şeydeki Fransa maçında yine bir penaltı. Birden gol sayısı arttı. Yani 4 maçta 13 gol oldu bu sefer. Ortalama 3'e çıktı bir anda. İkinci maçlarda. Yani tüm takımları izlemiştik. Çarşamba günü tabii büyük bir sürpriz oldu. İspanya'nın mağlubiyeti Pek kimsenin beklemediği bir şeydi. İstikliler ilk maçta 1-0. Yani turnuvanın favorilenden gösteriliyor ama ben turnuv öncesi hani burada da konuştuk hani keyif oyuncularının çoğunun sakat olduğunu maç eksiği olduğunu o yüzden İspanya'nın fazla ileri gideceğini düşünmediğimi söylemiştim ama grupta en azından 3 hani galibiyet alır buradan daha rahat çıkar diye düşünüyordum. Şimdi orada bile işleri zorlaştı bu ilgiyle. hani bir sıfırlık çok bir mağlubiyet İspanya açısından. İkinci maçlarda ise Arjantin'in Ağırlık koyduğunu gördük. Dün Güney Kore'yi etkileceği boyuna 4-1 yendiler. Higuain'in 3 golü Arjantin'in galibiyeti taşıdı. Uruguay çok rahat önceki akşam mevzal bir Güney Afrika'yı muhtemelen kupa dışında bırakacak sıfırlık bir galibiyet aldılar. Çok rahat yani organize ve rahattı Uruguay. Yani herhalde son 40 yılın en iyi Uruguay takımıdır. Hatta belki süre daha da uzatılabilir. Yani en son 1970'te bir yarı finali var. Uruguay'ın. O tarihten beri e, yani dünya haklısında bir, bir sonuç alamıyorlar. Ya ilk turda eğleniyorlar ya katılamıyorlar. Yani bir ikinci tura yükseliyorlar orada eğleniyorlar. Bu sefer daha ileriye gidebilecek bir Uruguay izliyoruz sanki. Yani iki maçta verdikleri görüntü o. Hem organize bir takım hem de işte Forlan, Suarez gibi klas oyuncular. Böyle uruguay var. Buna karşılık e, turnuva öncesi Hani büyük futbol güçlerinden hangisi hayal kırıklığı yaratır, başarısız olur derneğine ilk akla gelen Fransa e, ne otoriteleri ne bizi yanıltmadı. Dünkü, bilmiyorum siz de, de izlediniz mi maçı? Hayır Meks izleyemedim ben. Meksika maçı, rezalet bir Fransa. Maç boyunca herhalde tabii insan birden pozisyonları göz önüne getirmeye çalışıyor. Gol pozisyonları var mıydı? Yani böyle yapılan ortalar, tehlike yaratabilecek gibi ortalar var ama hani gol pozisyonu diyebileceğimiz pozisyon yoktu neredeyse. Buna karşılık Meksika iki gol attı, biri penaltıdan, 2 üç tane kaçırdı. Kontaklar hep daha tehlikeli olacak gibiydi ve istedikleri sonucu aldılar. Son maçlarda Meksika Uruguay oynacak, Fransa Güney Afrika muhtemelen İspanyolca konuşan iki ülke. Meksika, Brezilya. Yani şeyleri de şu ana kadar gösterdikleri tablo da öyle. Yani Fransa Güney Afrika, Hayal Kırıklığı, bir ikisi daha organize, daha istekli, daha arzulu takımlar Meksika zaten bir klasiktir yani her dünya noktasına katılıyorlar aşağı yukarı. mutlaka tur geçer Meksika e, üç beraberlik mi alır son dakikada bir gol mi atar ama şeydir yani inatçı e, birkaç klas oyuncusu var e, mutlaka Avrupa'da oynayan kuvvetli birlikleri var kendi liglerinde oynayan onların da etkisiyle mutlaka turu geçerler e, bu sefer de öyle olacak gibi gözüküyor e, Fransa Fikbolu ise hakikaten bir e, boşa harcamış Dört senenin e, faturasını daha nasıl ödeyecek herhalde? Yani geçen dünya Kupasından sonra çok yetenekli oyuncuları bulunmasına rağmen e, iyi bir tablo çizmediler. Yani Avrupa Şampiyonası'nda da çok kötüydü Fransa. 2008'de iki sene önce ilk turda elendiler. Dört e, kol ediler Hollanda'da. Bu sefer yani elemeleri çok zor geçtiler. Zaten 50 atılan attırılan gole hatırlıyoruz. Geçen Kasım ayında. İrlanda karşısında. Evet. Çok etkisizler yani. iki maçta golleri yok. Ee, halbuki Fransa bence yani oyuncu potansiyel açısından Avrupa'nın bir numaralı ülkesi. İtalya'dan, İspanya'dan, İngiltere'den daha öndeler. Yani altyapılardaki gelen oyuncuları ee, e, kendi liginde yetiştirdikleri oyuncuları düşününce ama o oyuncular değerlendirilemiyor. Yani bu bir kısım kadroya alınmıyor. Bazıları formsuz. İşte antrenörle kavgalı olan var. Hiçbir... Yani antrenörle bir güvensizlik var zaten. İşte ortaya böyle bir... Evet Arsene Wenger gibi bir antrenörleri olsaydı belki farklı olabilirdi. Futbola ve etik kurallara yaklaşımı da oldukça farklı olan, olan bir adam Arsene. Dün Wenger. ben maçın ikinci yarısını Fransız tezor öncüledim. E, Fransız birinci kanal. Orada yorumcuydu Arsene Wenger. Ha, ne, ne dedi? Vallahi o şöyle e, aslında bu da değilmesi gereken bir konu. Hani yabancı kanallarda nasıl anlatılır? Şimdi Fransız normalde birinci kanalda bir tane anlatıcı var. Hani bizim TRT ya da diğer kanal spikerleri gibi. Yanında e, Jean-Michel Larque var. Yani 30 yıldır eski saint oyuncusu 30 yıldır ama yani hem anlatıcı hem yorumcu gibi artık o kadar kanalın bir parçası ki o. Evet. E, e, hani maçı da anlatır. O derece ikisinin yanında bir de Arsen Wenger vardı. Ayrıca tam hani bir e, şeyden, sektörden gelen yorumcu gibi. Aynı zamanda çünkü hani takım çalıştırıyor vesaire. Wenger doğrusu çok arada sırada yorum yapıyordu. Hani Fransa'nın işte yapsa birkaç e, taktik hataya, savunmadaki hatalara falan değindi ama hani çok antrenör harcayan bir şey yoktu. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Ekranda. Ee, daha az konuştu. Ee, hani bu arada Fransa Yenildi maçta başarısız da ama e, speakerin mesela Meksika golünde bulardığını çok maçı canlı anlattığını falan söylemeliyim. Evet. Hani It's... Türk milli takımı ilgici etki tarihte şey vardır ya. Doğdu yemiş bül, bül. bir Almanya gol, yeriz, Alman Susar, gol <gülüyor> olmuştur orada. <gülüyor> <gülüyor> Yaz gibi. Evet. Yani Tierry peki elle bir golü yok mu yeni? Oynamadığı için <gülüyor> <gülüyor> böyle olamadı. Yedekte oturuyor iki maçtır. Geçen maç sonradan girdi. Bu maç e, hiç yedek kulübesinden kalkamadı bile. O da e, bir sorun da o herhalde. Şimdi ağri takımın aslında kaptan en tecrübeli oyuncusu. Çıkamadığı için ilk 11'de Fazla bandı takamıyor kolunda. E, Zidan kuşağı tamam yani Zidan kuşağından kalın aslında son oyuncu o. E, Zidane, Viyere gibi oyuncular gittikten sonra ağri e, takım içinde böyle bir ağırlık koymaya çalıştı son 4 yıldır ama aslında sevilmeyen bir oyuncu. Henry. Böyle burnu büyük, gençlere ezmeye çalışan yani Arsenal'da da benzer, benzer şeyler yapmış. Böyle bir oyuncu. O yüzden herhalde bak e, bir uyumsuzluk var. Yani o Zidane Kuşağ'ın işte sevilen e, hani Türk tipi abilikten yok ama biraz daha işte tecrübeli oyuncu konumunda diğerlerine kol kanat e, oyuncu modelinden uzaktı onunla bir etkisi var yani takımı toparlayacak bir lider oyuncu da yok böyle garip bir Fransa var ama Arjantin'in etkileyiciyle doğrusu çünkü öyle bir kadro var ki Arjantin'in ileri ucunda yani son maçta belki bazılarını dinlendirirler yerlerine giren öbürlerinden tehlikeli neredeyse işte Aguero geçen sezon yıl Milito falan böyle oyuncular giriyor <gülüyor> yedekten <gülüyor> evet. i̇şte kaptan yoktu yani B takımı oynasa A takımı kadar şey olacak. Yani dün sayıda 11 kadar. Etkili olacak öyle gözüküyor. Yani şey iyi. Arjantin'in hani üst turlara gitmesi bir futbol olarak benim dileğim olur. Çünkü renkliler yani. Bu belli. Evet. Yani birçok kişinin de favorisi olabilir. Hem efsanevi Diego Armando Diego Maradona'nın antrenör olmasından hem de Messi gibi genç kuşağın belki de en önemli ismini barındırmasında özellikle pek çok sayıda yıldızı da içermesinden dolayı yani yorumculardan biri Maradona'nın çok kötü yönettiğine ilişkin imaları içeren yorumlar yapıyordu ama onu almadan bu iş olmaz filan gibi ama pek öyle de görünmüyor doğrusu. E şu da var yani bu hani bütün takımları gördük bu kupada böyle fanteziye kaçan biraz farklı bir şey koyan pek bir takım yok evet. orada. Yani İspanya diyorsun ama İspanya'da. Bir... Hani güzel futbol olmaya çalışıyor ama sonuçta mekanik bir yönü de var İspanya. Hani çok önceden çalışılmış. Bir böyle biraz improvize, yeni bir şey yaratan bir takım bir antrenör çok az. Yani bir Maradona işte olabilir. Çünkü şey, klasik bir antrenör değil. Hani böyle e, sabah işe 8'de gel, video analizi yap, onu yap, bunu çalış. Öyle bir antrenör değil. Yani bir takım e, garip fantaziler yapabilir. Değil. E, turnuvanın seyir zevkçisinden artı puan. Evet. E Oyuncular da öyle o takımda, Arjantin takımında. Ee, bu yüzden iyi bir de şey, yani ikinci turda işte Uruguay-Meksika ikilisinden biriyle eşleşecekler sanki. Bunların aralar işlerine göre Arjantin. Yani Meksika mesela çok herhalde Arjantin'e direnemez. Ee, o da iyi yani bir işte İspanyol yok, Brezilya yok, Almanya yok. Ee, en azından ikinci turda. İyi yani Arjantin şey açısından bizi mutlu ediyor. <gülüyor> <gülüyor> seyir zeliklerinden mutluydu. Seyir Ki her zamanda yani, naçizane benim için de en önemli hep o faktör gelmiş biri olarak. Ben de durumdan memnunum doğrusu. Ee, Tabi İspanya'yı da e, bir e, kadın parmağı aramaları İspanya'nın yıkılışında. O da ayrı bir hikaye. Bugünkü Milliyet Gazetesi İspanya'yı bu güzel yaktı diye Ben de okudum. Sara Carbonero. <gülüyor> evet. Sara <Carbonera. gülüyor> Onu Carbonero. Karbonero soyundan dolayı bir kızın bir de lakabı var. Pasta sos diye bir lakabı var İspanya'da. Ne diye? Pasta, Pasta sosu. sos. Pasta sos yani makarna sosu. Herhalde He. Carbonero olduğunda oldu bilmiyorum nedir. Televizyon sunucusu Kazıyas'ın yeni sevgilisi maç sırasında kenardan bir İspan, bir İspanyol kanalı için herhalde e, yani gazeteci olarak Seyit Artaş'ı takip etmiş. Kazıyas çok etkilenmiş bundan. Evet, konsantrasyonu yemiş. bozulmuş. Bir Antik parçası. çağlardan beri sık sık gördüğümüz bir durum. Eskiden ha. tapınaklara sokmuyorlardı kadınları. Erkeklerin dikkati dağılıp rahat rahat tanrıyla iletişime geçemezler diye. Şimdi böyle bir şey mi çıkacak? E, şimdi kalecini... Türüvden de atalım. <gülüyor> Bence de atmak gerekir. En azından önlerine bir böyle hani hafif onları örten, kapatan bir şeyler koyarsak... ...daha iyi maçlar çıkacağı şüphesiz. Uze... Bayanlar olunmasın maçlara. <gülüyor> Uzelalar, bayanlar. <gülüyor> Onlar hepsi yasaklanmadı. Hayır bir de işin ilginci. İspanyanın maçları üstüne olan taraf... Yani insan diyor, 12 tan top geldi dedi, <gülüyor> Haltası girdi falan. Zaten az akın oluyor. O son akında da işte yani yedikleri golde de şey top birinin kıçına çarptı, birinin başına çarptı yani çok sıradışı bir bir gol oldu. Ama Kazıyasın. olsun o, o güzel sunucuyu koyabilmek için böyle bir haberi birinci sayfaya koyabilmenin tek yolu da bu işte başka türlü olmaz. <gülüyor> Evet. E, peki yani şimdi biraz açıldı Dünya Kupası o zaman. E i̇şte tabii ikinci maçlarda yani ilk maçlar gerçi ilk maçlarına sonra bakınca genelde şey futlar e, dengeli ama işte bir iki takımın belki iyi skor almak için e, oyunu açması gerekiyor. Biraz da bunun etkisiyle işte kırmızı kart penaltı daha golli maçlara kavuştuk. Seno yani Hani bir maç başına bir buçuk ortalama çok düşük artık Evet. biraz fazla düşüktü ee, umarım hani ikinci maçların devamı böyle gelir biraz daha golü biraz daha pozisyonlu çünkü şu oluyor yani takımların çoğu e, dörtlü savunma önünde dörtlü orta saha böyle sekiz kişi bekliyorlar rakibi e, saflar sıkılaştırılmış olarak e, hani bir tane gol bulursak oh ne ala mantığı. yani çoğu takım böyle oynadı 32 takımın yarıdan fazlası böyle oynadı İleride hani fark yaratacak yetenekli oyuncu da bazılarında yok. Yani biraz kısır bir durumla karşılaştık. İşte ikinci maçlarda biraz açılacak iyi bir, bir yüzlükü durum. Şimdi dikkat çeken noktadan biri bir Afrika takımlarının başarısızlığı ilk turda. Güney Afrika ev sahibi elendi gibi. Dün Nijerya, Yunanistan'a inildi ve muhtemelen onlar da şey olmayacak yani büyük bir sürpriz olmazsa turu geçemeyecek e, fil dişiyle Gana işte Brezilya'nın pek şansı olmayacak herhalde İngiltere ABD grubunda e, fil dişi sahiliyle Gana'ya kaldı iş yani turu geçebilmek için buna karşılık Güney Amerika takımları çok iyi şu ana kadar yani no. Arjantin zaten belli işte Brezilya belli ama Urugay iyi bu sefer e, Paraguay İtalya'yla beraber kaldı o gruptan büyük ihtimali yüksek. Şili gayet renkli bir takım e, Meksika'yı da hani Güney Latin sınıfından Oraya dair edersek iyi bir şey var Latin Amerika kontenjanı var yani Bazen çünkü Brezilya ve Arjantin dışındakiler çok e, Kısır kalıyorlardı turnuvada. Bu sıfır öyle değil Bu hani iyi bir şey Evet Eduardo Galeano bakalım Bu konuda bir yazı yazar mı merakla evet. bekliyorum. Uruguay'da iyi durumda olduğuna göre. Evet mesela Uruguay'ın şey oyunundan dem vurur. Kendi e, gölgede ve güneşte futboldu değil mi? Onun evet. Tabi. Orada mesela Uruguay'ın geleneksi olarak böyle sert, biraz rakibi bezden oyunundan dem vururdu. Ama bu sefer işte onun dışında bir Uruguay olması da sevindirici. Ben mesela dünya Uruguay'ı görmeyi pek istemem. Çünkü böyle tekme atarlar, işte oyun bozarlar falan Öyle değil bu sefer. <gülüyor> evet öyle değil. O, ben Ratti'ni hatırlıyorum hatta. Evet. Çok sertlik yapan Uruguay. Bu Arjantinli. Kapt. Ha Arjantinli, Arjantinli değil mi? Arjantinli değil kaptanı o ama o kupada Uruguay'da işte sert bir takımı var. Evet. Hatta işte Güney Amerikalıların e, komplo teorisi vardı. Yani o İngiltere ev sahibi çeyrek finalde. Arjantinli oynuyor hakem Alman. Diğer hmm. çeyrek finalde Alman'ı Uruguay'la oynuyor hakem İngiliz. İki, iki Uruguay'la atıyor hakem bir Alman uh, Almanya maçında Alman hakemde İngiliz maçında Ratin atıyor oyunda ikisi ben kazanıyorlar maçları <gülüyor> evet. ve e, geçen El País'te Diego Forlan'ın babası vardı 62 66 Burguay mill takımında oynamıştı. Ha ben onu oradan hatırlıyorum demek ki Forlan adı yabancı iki kupada oynamış o zehir zemberek şey yapıyordu tam bir e, robot demiş sanıyorum soygun demek İspanyolca tam bir roboydu diyor soygun. Çünkü 3 pozisyon bulduk. Golümüzü vermedi İngiliz hakemi almaya için. De. Ondan iki oyuncumuzu attı. Evet. Ee, 4-0'a yenildik. Falan. Bir yakınmış yani. Bir röportaj vardı. Baba Forlan'la. Peki şimdi bu durumda o zaman garanti olan kimler var bu konuştuğumuz noktada? Ee, aslında hala yok. İlginç bir şekilde. Yani gruptan çıkmayı hala çünkü Uh, Uruguay ve Meksika bile biri diğerine farklı yener. Öbür maçta da mesela Fransa gün yaptık maçında farklı bir skor çıkarsa herhangi biri elenebilir. Az ihtimali ama matematiksel bir ihtimali Arjantin var. Arjantin iki galibiyete Et, rağmen. Arjantin açısından da şu çok az bir ihtimal olmakla beraber yani mantıken mümkün değil tabii de teorik olarak o grupta üç takımda aynı puanda olma ihtimali var. yani Güney Kore, Yunanistan ve Arjantin altışar puanda bitirebilirler grubu. Evet. Yani Yunanistan Arjantin diyelim 3-0 yendi Hani bence böyle bir ihtimal söz konusu değil Tersi olabilir ee, Güney Kore'de Nijerya'yı Farklı yenirse hani iş yavarcı olabilir Arjantin elenebilir Ama bunu evet. bir Sadece bir teorik ihtimal gibi evet, Elendirmek lazım yoksa Arjantin e, Muhtemelen Yunanistan'da rahat yenip e, Birinci olacak Çıkar o grupta e, Öyle gözüküyor ama henüz matematiksel olarak garantiyen takım yok, yok evet. ABD gruplarında bugün C grubunda maçlar mesela Slovenya ABD'yi yener, İngiltere cezayı beraber kalırsa Slovenya çıkmış olacak ikinci tura küçük Avrupa ülkesi ee, Almanya'da Sırbistan'ı yenerse ee, o grubun diğer maçı 10. için ee, hani ikinci maçlar puan durumu belli olmayacak ama muhtemelen Almanya'da Sırbistan'ın yanında e, şey yaklaşacak tabii. E, ikincisi sıra çok yaklaşacak zaten. ilk maçı 4-0 kazanmışlardı. E, hatta garantiliyorlar mı evet, diğer maçlara? Yani işte o bir hani üç takımla aynı puana gelmeye ihtimali falan gibi bir ufak ihtimali o yüzden. Ama işte onlar çok ufak ihtimaller. Evet peki takip etmeye devam edeceğiz. E, artık pazartesi biraz e, bir genel değerlendirme yapma imkanımız olabilir herhalde. Evet. Pazartesi çünkü olduğunda e, A ve B grubundan sonra C, D ve E gruplarında da ikinci maçlar sonlanmış olacak. İyiyim. Belki işte birkaç ikinci turaya yükselen takımın ismini telaffuz edebileceğiz. Evet. Ee, öyle bir imkanı. değerlendirme yapma imkanı bulabiliriz. Peki. Çok teşekkürler Alp. Ee, Pazartesi'yle görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi Alp Spor Evet Açık Gazetenin de sonuna gelmiş olduk saat tam 10 Bir parça çalarak da bitirebiliriz bu haftaki Açık Gazetelerin de sonuncusunu Evet başladığımız gibi bitirmekte de yarar olabilir Paul McCartney bugün doğum günüydü kendisinin kim olduğunu da daha fazla anlatmaya lüzum herhalde. Herkesin en iyi bildiği müzisyen isimlerinden biri olsa gerek. Onun doğum gününde üçüncü bir parça olarak bu sefer Beatles'da değil solo albümünden. Ama bir Beatles döneminde meşhur ettiği bir parçayı tekrar dinleyerek bitirelim. Let Me Roll It geliyor şimdi ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkası